¡Gracias! Merhaba Kainat. Bugün 13 Şubat Çarşamba. Yıl 2013. Ay 2. Gün 44. Kasım 98. 1434. Hicri Rebbi Ülahir 3. 1428. Rumi Ocak 31. Fırtına soğuk. Yemek listesi gün 44. Düğün çorbası, kavurma, püre, salata ve meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif, Marif Takvimi. takvimi.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 the time got us no, the shade ah nana na na de de de de de de de I de de de de de de de de de de de de de de de Oh, no, no, no Oh, no, no, no And I don't know if I'm with Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm come coming home. Take the last Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladığı haftanın üçüncü Açık Gazetesini açmış olduk. Ömer Madre Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Monkeys grubundan da Monkeys grubundan pop müzik tarihinin önemli parçalarından, öncü parçalarından biri olan Last Train to Clarksville bile e giden son trene atla seni bekliyor olacağım diye sözleri olan e, ünlü bir şarkı. Peter Tork'un doğum günü bugün. Grubun, The Monkeys grubunun kurucularından Amerikalı hem müzisyen hem oyuncu. Ve onun doğum günü bugündü 1942'de. Doğmuştu 13 Şubat'ta. Onun için çaldığımız bir parçayla açılışımızı yaptık. Şimdi tarihte bugün neler olduğuna bir kısaca göz atalım. 1881'de feminist gazete La Citoyenne yani kadın yurttaş. ilk defa yayınlanmış. Ta 1881'de Atatürk'ün doğduğu yılda Fransa'da ilk feminist gazete çıkmış Übeytin Okler diye bir hanım çıkartmış. Günün en ilginç tarihte bugünün en ilginç olayı ise Fransa'nın Büyük Sahra çölünde atom bombası denemesi yapmış olması patlatması. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük itirazlar gelmiş. Hayatımızı tehlikeye atıyorsun demişler Fransa'ya. Fransa'da de, Fransa'da demişler. Evet. Evet. Fransa'da bu aralar aynı dili kullanıyor. Haberlerimize değinebilme fırsatı bulacağız ona da. Evet. Kuzey Kore'nin yapmış olduğu deneme zaten günün en önemli haberi. 4 9 Richter ölçeğine göre büyüklüğünde de bir. Depreme, yani daha doğrusu sismolojik bir olaya sebep olmuş titreşime. Kore'deki depremden bahsediyoruz Kuzey Kore'deki. Evet. Kuzey Kore'deki. Ama Fransa'nınki de aşağı yukarı öyle bir şey. O da Sahra Çölü'nde yapmıştır. Bilmiyorum belki de daha fazladır. En yükseklerinden biri değil ayrıca bu. Ama herkes kınamış. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve aralarında Fransa'nın da bulunduğu ülkeler kınamış tabii. Bu demek ki tarih bir tekerrürden ibaret diye bakabiliriz. Ama bir kez de tekerrür etmeyebilecek. Ama onu da tekerür edip etmediğini de göremeyeceğiz. Evet aktörler Zaten. farklı olsa da olay aynı. Evet tekerrüründe hiçbir önemi kalmayacak. Evet. Çünkü geride bu tekerürü görecek kimse kalmayacak. Devam edelim. Daha da ilginç olaylar var. 1963'te çok daha önemli bir olay olmuş atom bombasından. Ankara valiliğinden bir genelge çıkarılmış. Taksilerde plak çalınmasını iyi yasaklamış. Bomba gibi bir karar olmuş. Evet atom bombası gibi taksilerdeki pick-up'ların da sökülmesine başlanmış. O zaman böyle pick-up denen aletler vardı. 45'liyi takarsın içine yaylı. Yaylı böyle oynaya oynaya çalardı o normal bildiğimiz teyp gibi. Yani şu andaki e, taksilerde bulunan bu dijital radyoların yerine pikap mı vardı? Evet. 45'likleri takıyordunuz ve çalıyordu. Evet, sonra bitince de çıkarıp atıyordu. Çekiliyordu, başkasını koyuyordu. Ama işte vadilik haklı tabii. Biraz haklı gibi duruyorlar. Tak çıkar tak çıkar. Tak çıkar nereye? Yol kadar? güvenliği önemli. Evet. Şimdi televizyonlar kondu taksilere. Evet, dijital değil. televizyonlar var. Onları tak çıkar da yok üstelik. Kumandası Neyse, var. Neyse. Tarihten, tarihte bugünden bahsediyoruz. Mert bakıyoruz zaten bize sinirli sinirli ne biçim program yapıyorlar diye. Ee, Ankara Valini'nin bu kararından sonra 1965 yılında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe 197'ye karşı 225 oyla Reddedilmiş o zaman Başbakan İsmet de istifa etmiş 93'te de Cumhurbaşkanı bu son Şey oluyor Zaten İsmet İnönü'nde Son başbakanlığı olacak ondan sonra Bir daha artık hep Muhalefette kalacaktı Tarihi boyunca zaten Halk Partisi'nin Kaderi gibi gözüküyor bu 1993'te de Cumhurbaşkanı Turgut Özal Bosna Hersek'te devam eden savaşı protesto için İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bir miting düzenleyin demiş. Demek o zamanlar şimdiki gibi işlemiyormuş demokrasi yukarıdan aşağı doğru. Cumhurbaşkanı söylüyor ya da başbakan. Cumhurbaşkanı halkı miting yapmaya çağırıyor. çağırıyor. Evet. Belki de bu daha iyi bir yoldur. Aşağıdan talep getirilmesinden getiriyoruz, getiriyoruz da bir şey mi oluyor yani? Yani belki yukarıdan da talep geliyordur günümüzde de biz e, o taleplerin nereden geldiğini bilmediğimiz için sadece tabandan gelen talepler olduğunu düşünüyoruzdur. Ve kendimizi de taban sanıyoruzdur, olabilir. Cumhurbaşkanı Turgut Özden şey demiş o zaman. Hükümet ortaklarına böyle bir şey söyleyince, hükümet ortaklarıysa Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti mitinge katılmayacağız biz demişler. Ee, ve Turgut Özal'ın amacının şov yapmak olduğunu ileri sürmüşler. Şov yapmak aykırı mı bir şey değil aslında yani değil miting mi? Miting dediğiniz biraz da gösterge, göstermekle alakalıdır. Gösteri toplumu. Ya Gösteri toplumu evet doğrudan. İyi de bu. Anavatan Partisi katılma kararı almış. Miting nasıl geçmiş peki? Kalabalık olduğunu ömüyorum. Sönük. Sönük mi? Sönük geçmiş. Sönükten de tam rakamın kaç olduğunu bilmiyorum. 2004'te Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi evrendeki kainattaki en büyük elması keşfetmiş. Herkesin ağzının suları akmış. Bunu hatırlıyorum. Bunu açık gazetede konuşmuştuk 2004 tarihinde. Nerede keşfetmişlerdi? Hatırlıyor musunuz? Tam kordonelerini şimdi veremeyeceğim. Ama adını vereyim. Yıldız'a takılan ilk adı. Harvard tabi bilimsel bir ad koymuş. B BPM 37.093. Fakat astronomlar hemen Lucy diye vermişler koymuşlar adını çünkü neden Lucy Lucy in the, Lucy in the sky with, with the diamonds. diamonds çünkü The Beatles'ın Paul McCartney ile John Lennon'ın ortak bestesi şeyin kızı için aslında John Lennon'ın kızın adını taşıyor güzel bir isim olmuş John Lennon'ın kızının değil de daha doğrusu bir John Lennon'ın çocuğunun sınıfındaki bir kıza atfen gösterdiği bir resmi tanımlamış. Ve elmas ne olmuş diye sual edecek olursan yerinde duruyor. Henüz dünyayı indirilemedi maalesef. <Gülüyor> Ben ilk söylediğinizde böyle Yoksa, batsız bir Afrika ülkesinde olduğunu düşünmüştüm. Sonra uzaya kaydınız, oradan anladım. Sevgililer gününde de bol, bol kutlama imkanı evet. olabilirdi. Bu arada Mars'a sondaj yapılmıştı. Daha ilginç haberlerle günün tarihinde karşılaşabilirsiniz önümüzdeki yıllarda. Daha evet. büyük elmaslar, daha ilginç olaylarla karşılaşabilirsiniz. 2008'de mümkün. bugün de Avustralya Başbakanı Kevin Rudd Tarihi bir özür dileme durumu yapmış. Yerli Avustralyalılara, aborijin deniyor onlara ve kayıp kuşaklar, kayıp nesiller diye adlandırılan pek çoğu ailelerinden sökülüp alınarak köle hatta seks kölesi olarak da kullanılan, istismara uğrayan, on yıllarca bu durum devam eden İnsanlar için nihayet özür dilemişler. Yani birkaç yüzyıllık bir geçmişi var. Ne yapalım? Geç olsun güç olmasın. O da kabul. Bu da 9 sene önce olmuştu galiba. Bu yüzyıllık. Yok 2008, 2008 mi? 2008 daha erkennmiş. Daha 6 sene altı bile olmamış. Şimdi gelelim günün haberlerine. Ee, dünyadaki en biraz önce e, tarihte bugün vesilesiyle söyleme fırsatında bulmuştuk. Dünyada iki çok büyük tehlike var. Yani bütün canlılar alemini de büyük ölçüde yok etme ihtimali. Onlardan birincisinin ne olduğunu söylemeyeceğim dinleyiciler be, sen biliyorsunuz. İkincisinin de yakınlarında olduğu o. açtığımızı gösteren uğursuz gölgeli bir haber var. Bu da Kuzey Kore yeni bir nükleer deneme yapmış. Ondan bahsedeceğiz. Evet. Kuzey Kore resmi ajansı ülkenin 3. nükleer denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurmuş. da bile zaten Kuzey ve Güney Kore'de ve civardaki bölgelerde 4.9 şiddetinde hissedilen depremle bu durum anlaşılmış. Evet. Daha üzerinde birazcık yorumlarla birlikte konuşabiliriz. İran'da yani hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hem de toplanıyor hem de toplandı daha doğrusu Genel Sekreter Ban ki da berbat bir şey bunun açık bir ihlal diye nitelemiş bütün kurallarına uluslararası kuralları acil durum toplantısı yapılıyor bütün ülkelerde dünya çapında bu kadar büyük bir tehlikeyi kınıyorlar tabi kınamanın geçmişine de döneceğiz İran'da da bütün nükleer silahların yok edilmesine dair bir çağrıda bulunmuş ve İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'yi suçlamaları gülünç gülünecek bir meseledir demişler onu da konuşuruz sert kınama diyor haberler ama Sertkan ama mülayim olsa ne yazar diye düşündürüyor insanı. Güvenlik gerekçesi nükleer silahları yaygınlaştırır diyorlar. Ayken'den de bir açıklama gelmiş eş sözcüsü Akira Kavasaki'den. Ona da bakarız. Bu arada Obama'nın Afganistan konusunda bir açıklaması yapması da bekleniyordu. Daha henüz yeterince bilgi edinme fırsatımız olmadı. Birliğin durumu konuşması geleneksel yapacaktı. Afganistan'dan 34 bin asker çekeceğini açıklaması bekleniyordu ama asıl açıklama e, beklenen, da belki de en önemli açıklama işte o dünya üzerindeki ikinci büyük tehdide ilişkin küresel iklim değişikliğine karşı çok daha kuvvetli bir konuşma yapması, üstelik de bu konuşmalarını sözde bırakmayıp eylemde sokması isteniyordu. Dünyanın önde gelen, Amerika'nın önde gelen isimleri, yeşil çevreci olanları, çevrecileri ve örgütçüleri çok ciddi önemli açıklamalar yapmışlar, belki onlara da Fırsat bulacağız vermek için yani iklim değişikliği konusunda dünyaya önderlik etmesi hem ulusa Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de dünyaya örnek olması çağrısında bulunan epey sayıda çevre lideri var. Bu arada da pazar günü yapılacak olan Forward on Climate diye bir toplantı var adı yani iklim iklimi değiştirmek için iklimin değişmesine karşı ileri mücadelede ileri diye ve çok sayıda örgüt çok sayıda da e, yazar çizer oyuncu akademisyenin katıldığı tarihin gördüğü en büyük onlar tabi Amerika için konuşuyorlar ama en büyük gösteri olacağı benziyor bu kuraklıklar, büyük yangınlar, süper fırtınalar ve iklimin artık eve geldi evimize bastı açık olduğu için iklim değişikliğinin Amerikan halkı da bunu görmeye başladılar diye yerli liderler de aralarında olmak üzere çok sayıda ünlü insanın da katılacağı on binlerce kişinin belki de yüz binlerden bahsetmenin de mümkün olabileceği önemli bir durum var. Bu arada Türkiye'de de meclisin gündeminde de tam tersi yönde, iklim değişikliğinin tam tersi yönünde bir durum var. Tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunu tasarısı adı altında gayet Orwellyen yani alay eder gibi aslında bir koruma tasarısı adı altında. Koruma. Ha, belki de öyle okumak gerekiyordu. Koruma mı? Yok, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma Ünlemli. kanunu. Evet. Emir gibi bir şey. O konuda da ciddi bir Türk Mühendis ve Mimer Adıları Birliği var aralarında birçok kişi, hukukçular finalde da itiraz ediyorlar ve yeniden değerlendirme yapılmasını geçmesi, değerlendirme yapılmasını istiyorlar. Bu arada da Change.org'da başlatılan bir imza kampanyası var. Nasuh Mahruki, Daci ve Akut şeyi kurucularından. O da e, buna şiddetle karşı çıkarak imza kampanyası e, düzenlediğini açıklıyor. Binlerce imza şimdiden toplanmış. Çevre ile ilgili bol sayıda haberimiz var. Kimisi de iyi sayılabilecek işte dünya enerji yenilenebilir enerji rüzgar kapasitesinin 2012'de çok yükseldiği neredeyse %20'lik yükseldiğine dair bir iyi haber var. Temiz enerji konusunda müstelif de yatırımlar %11 düşmesine rağmen böyle bir yükselme olmuş. Aynı zamanda ucuzlayan bir enerji türünden de bahsediyoruz. Yani maliyeti üretimin başına megawatt vaziyeti ucuzlayan bir üretimden bahsediliyor. Fosil yakıtların azar. Yani kömür evet, ve fosil yakıtlardan daha ucuz bir enerji mümkün deniyor. Bu arada yalnız bir de çok oldukça tatsız bir haber var. Almanya'nın Doğu Polonya sınırında gene cehenneme çevirecek ortalığı kömür çıkarımına başlandığına dair de haberler var nükleerlerin kapatılmasından sonra muhakkak başka bir şeyle enerji açığını kapatmak istedikleri anlaşılıyor Polonya sınırında olmasında pek şaşmadım açıkçası Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın Aslında en büyük e, kömür tüketicisi olan e, Polonya aynı şekilde devam ediyor bunu durmaksızın tüketmeye bu fosil yakıtı Demek ki Almanya'da ister istemez etkileniyor mu sınır Dolayısıyla Nükleeri istediğiniz kadar kapatın ama gene fosil yakıta mecbur kalıyorsunuz bir şekilde. Öyle görünüyor. Ama ben... Bir diğer taraftan da büyük bir artıştan da bahsedilebiliyordu Almanya'da yeni denebilirlerine açıkçası. Evet ben bu haberi e, görmüş olsaydım Cem Özdemir'e de e, bunu da sorardım tabii son yaptığımız söyleşide ama maalesef görmemiştim. Yalnız fotoğraflarına bakıldığı zaman yukarıdan çekilmiş insan dehşete kapılıyor yani daha taşı deliyorlar. <gülüyor> Ve orasını Mordor'a, cehenneme çevirmiş durumdalar. Almanlar da, Polonyalılar da, işte bölgede ve böyle. Burada yılın en çevreci iş adamı olarak da Ali Aoğlu Fatih Üniversitesi Kulüpler Ofisi'ne bağlı çevre kulübü tarafından çevre ödülüne kavuşturulmuş. Yılın en çevreci iş adamı seçilmiş. Buna da belki değinme fırsatımız olur. Buna çok paralel bir başka çevre bir de şu. Amerika'nın meşhur sağcı, aşırı sağcı eylemler yapan ve bir şey kuruluşu gibi gözüken aslında siyasi bir taban hareketi gibi gözüken, sivil toplum örgütü örgütlenmesi gibi gözüken bir şey. Hiç öyle olmadığını zaten tahmin ediliyordu. Olmadı. Fakat şimdi açığa çıkmış bir araştırmada ve tamamen enerji büyük enerji şirketlerinden kok biraderlere bağlı ve aynı zamanda da büyük sütün şirketlerine sigara şirketlerinin düzenlediği bir sahtekarlık olduğu da ortaya çıkmış Avrupa'da da at eti yemeyen kalmamış gibi görünüyor Avrupa Birliği'ni sarsan et, at eti skandalı giderek büyüyor bir de daha da kötü sayılabilecek bir haber, permafrost denen bölge donmuş topraklardaki çözülmenin küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliğini, küresel ısınmayı hızlandıracak karbondioksiti artırması daha da hızlanmış. Feedback deniyor buna, geri besleme mekanizması tahmin edilenin çok üstünde bir zarar veriyormuş iklime. Sellerin İngiltere'ye faturası da çok ağır olmuş. Sigortacıların hesabı 2012 Kasım ayında yaşanan seller 1,6 milyar dolar tutarında hasarla 2007'den bu yana en maliyetli sigortalı hasar olarak tarihe geçmiş. Gittikçe yükselen, bütün dünyada çok yükselen memek haseri vakkalarının da çevredeki toksik etkilenmelerden olduğuna dair yeni önemli araştırmalar çıkıyor. Çok daha her taraf zehir içinde ve bir kokteyl içinde yaşayan insanlar kanser yapıcı ve endokrin bozucu hormon bozucu şeyler her gün ekspoze olmanın sonucu meme kanseri şeyi çok artıyormuş diye çok önemli bir araştırma çıktı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nden etraflı bir araştırma ...Rusya'da Amerika'dan... ...et ürünlerinin girişini yasaklamış... ...ette de çünkü... ...raktopamin racto, diye bir... ...toksik madde olduğu söyleniyormuş... ...durum aşağı yukarı haberlerimiz... ...bunlar bir daha... ...Orak Çekiç... ...artık kalkmış... Dünyadan. Fransa Komünist Partisi'nden... ...ve Dünya'dan da tarih oluyormuş aslında... Orakçı Girin'de tarihine kısaca dönme fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum ben. Evet. Usame bin Laden'i silahla vurarak öldüren Amerikan özel kuvvetleri mensubu askerde konuşmuş ve bana bana hiç iyi bakmıyorlar demiş. Evet. Neden konuşmuş? Çünkü erken emekli olmak istemiş. Ordu da ona git şoför ol o zaman demiş ve bunun karşılığı da Musame bin Laden'i ben öldürdüm diye e, meydana çıkmış. Tam da Afganistan'dan ne zaman çıkacağını dair bir şeyler söyleyeceği zaman hmm. evet. Başkan Obama'nın böyle bir açıklama geldi. Manidar, açıkçası. Evet, Christopher Dorner diye de bir insan avı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin gördüğü en büyük insan avlarından biri. Kaliforniya polisinden çıkartılan bir adam. Kaliforniya polisinin haksız yere çıkartıldığını ve bunda takım arkadaşlarının, polislerin de yardımcı olduğunu söyleyerek bir en az 3 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Daha da öldüreceğim diye bir manifesto yayınladı. Benden özür dilenene kadar. Şimdi insan avı başladı. Amerikan tarihinin en büyük insan avlarından biri başlatılmış durumda. Ve dronlarla aranıyorlar. Bunu Yakalarlarsa de, da öldürülecekler yes. mi sorusu. Tabii tamamen gündemimizde. Dronlar kullanılmaya başladığında yani iç güvenlik meselelerinde. Evet. evet. Açık gazetede ilk defa bunu söylüyoruz. Daha önce Afganistan'da, Yemen'de, Pakistan'da kullanılan dronlar şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları içerisinde kullanılmaya başlamış. Evet, Kaliforniya polisi bunu açıklamış. Üstelik de birkaç kişiyi de yanlışlıkla ateş edip öldürmemiş ama vurmuş, yaralamış adamın arabası zannetmişler. İnsana böyle dediğin kolay bir şeydi. İşte onun için drone kullanıyoruz Dro demiş. Silahla ateş eden e, insan savaş aracından bahsediyorsunuz siz. Yani ateş edişi. tamam. Şimdilik yok ama o da, o da ellerinde var ve kullanılsın mı? Kullanılırsa da itiraz edeceklerini zannetmiyorum. O zaman bahsettiğiniz kazalardan daha fazla olabilir. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir başka haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nde masum olduğu anlaşılan bir diğer mahkum ömrünün yarısını hapiste geçirdikten sonra tahliye edilmiş evet, 28 Arlık. yıl hapis yatmış adındaki mahkum 58 yaşındaki 58 yaşındaymış ve DNA testi sonucu masum olduğunun anlaşılmış, anlaşılması üzerine yargıç kararıyla serbest bırakılmış 1981 yılında asıl, asıl fail ne olmuş asıl fail kayıp evet ama adamdan da bir özür diliyorlar herhalde ama sürekli bu şekilde olaylarla karşılaşıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bu özürün açık gazete için pek fazla bir önemi olduğunu artık ben düşünmüyorum. Ama şu var, benim benim kastettiğim özür o değil. Adamın özür dilemesi lazım. Ve teşekkür etmesi lazım. İşgal ettim dünyanın en güzel hapishanelerinizden biri. Ha, hayır. Haberi. Beni idam edebilirdiniz, etmediğiniz için size teşekkür borçluyum ve kızdığım için de teşekkür ederim. Özür dilerim kızdığım için diyebilmesi gerekirdi. Dok 99 yıl hapis cezası almış belki bu yüzden teşekkür edebilir. 99 yılı hapisti geçirmediği için. Evet, <gülüyor> Sizin tabii. mantığınıza göre. <gülüyor> tabii. Bu açık gazetenin sarsılmaz mantığıdır. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye de başbakan korumaları cezası gelmiş. Bir açılış sırasında dövdüğü vatandaşın davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi korumaları suçlu bulmuş. 12 bin avro tazminat ödeyeceksin çıkar cebinden. Çok ilginç bir e, haber değil mi? Yani Başbakanın, korumaları, de bakalım. Başbakanın korumaları bir gösterici dövüyor ve ardından da bunun cezası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkıyor. Şangay'dan çıkmaz mesela. Hadi bir provokatif soru ortaya atayım. Bir spekülatif Şangal bir durum başka, orada işte. Başka bu başka. Ayrıca da şey ee, olmadı. Başka da bir şey var. Korumaların kimliğinin de belirlenememesi, Bulunamamış. O da ilgili bir durum. Evet. Korumaların kimliği bilinmiyormuş. Kimliği belirgin olmayan insanların tarafından korunan bir başbakanımız var. Evet. Doğrusu şaşırtıcı. Hukuka saygılı olmayan insanlar koruyor o üstelik e, Bu arada da olimpiyatlardan Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2020 olimpiyatlarında artık Türk gibi kuvvetli güreşçiler görülemeyeceğini açıklamış. Çünkü güreş kategorik olarak çıkarılmış. Madalyalarını ağırlıklı olarak bu spordan kazanan Türkiye'de karara sert tepki göstermiş. Milliyet gazetesi bunu olimpiyatlarda kündeye geldik diye vermiş. FİLA As Başkanı Güreş Dünya Uluslararası Güneş Güreş Federasyonu Ahmet Ayık da eski şampiyon güreşçilerden buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz demiş. Yalnız açıklamadığı bir şey var. Başından niye mücadele etmemişler. bunu Yeni şaşırtıcı, yeni bir bilgi olarak mı gelmişti? Ahmet Ayık'tan çok tanıdığı şey yapılmış bir e Bilgiyle tamamlayalım. Vakti zaman spor, güreş şeyini bitirip Ahmet Ayık yeni kariyerine sunucu olarak başlarken Türkiye tarihine de vay anasını sayın seyirciler terimiyle geçmişti. Onu da buradan aynı şaşkınlığı da bu sefer vay anasını sayın spor severler Türkiye yok artık Olimpiyatlarda diyebilirdi. Açık gazde. Kemani Nubar Tekyay Çömlekçıyanı'ndan Muhayyer Taksim dinledik. Kemani Nubar Tekyay'ın nuba, Kemani Nubar Çömlekçıyanı ya da Tekyay adı da var. Çok önemli bir Ermeni Kemani ve Besteci İstanbul'da doğmuş ve ölmüş. 1955'te on, 12 Şubat'ta 13 Şubat'ta hayata veda etmişti onun, onun için çaldık Udi Arşak'ın babası Udi Arşak'tan ders alıp plak çalışmaları da yapmış radyo programlarında çalmış döneminin en iyi kemanilerinden sayılıyor genç yaşlarda besteciliğe yönelmiş ama daha sonra da bırakmış ona da bir günaydın demiş olduk muhayyer taksimle. Doğumu 1905, 50 yaşında hayata veda etmiş bir müzisyen. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Kore ile başlamıştık özetleri vermeye. Tekrar oraya dönelim. Saat 8.37, açık radyo, açık gazete burası. Ve 4.10'da 9 büyüklüğünde bir şey duyulmuş. Sismolojik bir etki duyulmuş ve çok provokatif bir olay olduğu söyleniyor. Kim Jong Un liderliğinde ilk nükleer denemesini gerçekleştirmiş Kuzey Kore ve Batı'ya da meydan okumuş. Halbuki Kim Jong Un hakkında. Kim Jong Un. Jong -un mu? Hmm. Kim Jong Un hakkında e, benim epey bir beklentim vardı. Hatta bir ara yakınlaşmaya bile çalış, e, çalışmıştı dünyanın geri kalanıyla, Disney e, filmlerinde dahi gösterilerde görülmüştü yanında gizemli gizemli insanlarla. Fakat babasının açtığı yoldan ve onun da babasının açtığı yoldan devam ediyor. Devam ediyor galiba. Ve e, ilk nükleer denemesinde kendi liderliğinde başlatmış Kilju kasabasındaki 11 kilotonluk patlama sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi 4.9 şiddetinde bir depreme ulaşmış ki bu deprem bu e, yerin çok daha fazla altında olmadığı için yani yüzeyde olduğu için oldukça net bir şekilde hissedildiği e, evet, kuzey korudan gelen görüntülerde görülüyordu. Denebilirim bilmiyorum. Yani sismik bir faaliyet diyebiliriz. O tespit ediliyor. Şimdi tabi bunun elbette çok kınanması gerekiyor. Çünkü bütün canlıların insanlıkta dahil olmak üzere hayatını geri dönüşsüz bir şekilde tehlikeye atacak feci bir olayı başlatmış olabilir, tetiklemiş olabilir. Ve zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore Büyükelçisi de öyle söylemiş. İlginç aslında. Ad Sung Kim bir şeyin adı da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore Büyükelçisi'nin adı. Pardon. Da Sung, Kim? Sung Kim. Evet ve çok provokatif bir eylem bu demiş ve bölgesel barış ve istikrarı da zedeliyor, altını oyuyor ve çok Güney Kore'de Güney Kore'de yapmış. Güney Kore ile beraber çok ayrıntılı gözlemler yapmalıyız, takip etmeliyiz demişler. Ve Başkan Obama da hemen ...süratli ve inandırılabilir bir eylem... ...Uluslararası camia tarafından da... ...geliştirilmelidir... ...demiş. <gülüyor> ve Güney Kore'de tabi... ...nükleer denemeyi... ...kınamış. Evet. Birleşmiş Milletler'de... ...Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı yapmış. Kuzey Kore'de doğaya zarar vermedik demiş. Ülkenin üçüncü denemesi başarıyla... ...gerçekleştirilmiştir denemesinin... E, ...demecinin ardından... Küçük ve hafif atom bombasının kullanıldığından bahsedilmiş. Kuzey Kore'den yapılan açıklamada. Güvenli ve kusursuz olduğundan bahsedilmiş aynı zamanda ve haberde denemenin patlama gücünün büyük olduğu doğal ortamı olumsuz etkisinin olmadığından bahsetmiş ki bu açıklamayla beraber gayet ilginç bir atom bombasından bahsedebiliriz. Doğa, e, organik atom bombası doğaya uyumlu doğal ortamı olumsuz etkisinin olmadığından bahsetmiş ama bir diğer taraftan da e, radyasyon alarmı verilmiş Kuzey Kore'nin e, bu denemesinin ardından Ölçümler yapılmış Uzmanlar uzmanlar lider kimin bu deneme neticesinde Kriz yaratmak istediğini söylemişler Bilim adamları da siyasete karışmış O da ayrı bir konu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin vurma riski varmış Ki e, ne, Nereyi kimi e, Kuzey Kore'yi Nesini nükleer tesislerini mi Başkentini mi Kim Jong-un'un sarayını mı Malikanesini mi ee, Yoksa bir spor mu? bu mı? açıklama Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçan Doktor Selçuk Çolakoğlundan geliyor. Çolakoğlu da demiş ki eğer Kuzey Kore ABD'nin her tarafını vuracak kapasiteye ulaştıysa ki hatırlatmak gerekirse bundan önce de Kuzey Kore balistik füzelerini denemişti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef aldığını gösteren We Are The World, Michael Jackson'ın We Are The World şarkısıyla beraber teker teker ABD'nin şehirlerinin vurulduğunu da gösteren bir video yayınlamıştı. Evet. Şu şimdi, da parantez dışında şunu söylüyor. Hı. Eğer bu kapasiteye ulaştıysa diyor Kuzey Kore, ABD daha kararlı bir politika izleyebilir diyor. Ancak Kuzey Kore politikasını ısrarlı bir biçimde devam ettirirse ABD'nin de vurma riski var diyor. ABD'nin vurma riski olmadığı bir devlette var mı acaba? Var Türkiye. Bize evet. bir şey olmaz. Evet. Başka bir şey soracağım. Peki vurma riski var bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vurması. Bu risk gerçekleşirse o zaman da Kuzey Kore'de bir füzeye başlık olarak takıp bu son denediği bombalardan birini Amerika'ya atarsa onun riskine kadar ve dünya bizim başımıza gelecek olan şeyler. Peki İncirlik'teki 90 baş ya, sayıları 60 ile 90 arasında değiştiği tahmin edilen hiçbir zaman net bilgiye sahip olmadığımız bombaların oradan atılması riski İsrail'in bizim bu taraflara bütün Orta Doğu'da atması riski İran'a atması filan dedikleri bir şey olabilir zincirleme reaksiyon ee, gösterebilir evet. Tehlikeli evet Tim Sharock'a sormuşlar Amy Goodman yani Democracy Now radyosundan ve kablo yayın yapan televizyondan bir saatlik savaş ve barış programında ve Kim Şorok Tim Şorok da şöyle bir cevap vermiş. Bağımsız bir gazeteci o. ve Kore mesela Kore Yarımadası'nı Kore'deki gelişmeleri 30 küsur yıldan beri takip ediyor. Zaten Güney Kore'de de yaşamış biri bir ölçüde. Son kitabı da bir şey üzerine, bu gizli istihbarat üzerine yazmış bir kitabı var. Peki diyor ki bu nükleer denemenin önemi nedir diye sormuşlar Demokrasi Radyosu'ndan kendisine. Tim Şorok da diyor ki, bu Kuzey Kore'nin resmi ajansının açıklaması da asıl önem, yani bu deneme... Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine karşı gösterdiği hasmane tavra son vermeyi amaçlıyor diyor. Ha, şimdi bir dakika bu nedir diyorsun. Türkiye'deki basında ve uluslararası medyada pek görmediğimiz başka bir unsur var demek ki. Ne demiş? Yani şimdi Kore Merkez Haber Ajansı demiş ki nükleer test deneme Ulusal güvenliğimizi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız seçmeden böyle dikkatsizce yaptığı bize karşı hasmane tutumuna bir son vermek amacıyla diyordu. Ve bizim Cumhuriyetimizin barışçı bir uydu fırlatma faaliyetine girişmemize de ...hasmane bir tavır gösterdi diyor. Şimdi bunlar ne demek diye soruyoruz tabii. Bizde hiçbir basında yok bu. Ufak bir belirtme yapayım. Bu nükleer testlerin kronolojisi adlı çizelgede... ...Yeni şafak gazetesi 30 Ocak 2013 tarihinde şunu söylemiş. 5 Şubat 2013 tarihinde pardon... Birleşmiş Milletlerin yaptırımlarına sinirlenen Kuzey Kore güçlü bir deneme yapacağını açıkladı diye çok ufak kronolojinin içerisinde varmış ama bu Birleşmiş Milletlerin yaptırımlarından bahsetmiyor. Yine sinirlendi. Ha işte tabii hiç kimse bahsetmiyor aslında. Ne oldu ne bitki, Asıl bahsedilmesi evet. gereken şeyler bunlar herhalde. Yani başka bahsedilmeden bir şey var. Şimdi özellikle son birkaç ayda diyor bu konuların en büyük uzmanlarından biri olduğu belirtilen gazeteci Sharok son birkaç ayda özellikle son birkaç haftada Giderek Amerika Birleşik Devletleri'nin Oynadığı role Odaklanmışlardı diyor Ve Güney Kore'de Amerika Birleşik Devletleri ordusunun yaptığı ortak tatbikatlara evet. Güney Kore ile Peki bundan bahsediyor mu medyada Pek yok değil Evet çünkü çok büyük çapta Savaş oyunları Oynanıyormuş Ve Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore ile her yıl yapılıyor ve geçen hafta yapılan bir tane vardı. Bundan pek biz de bahsetmedik, atladık. Çok büyük, dev çapında, dev çap, devasa boyutlarda yapılıyormuş. Ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Koreliler ve bu savaş oyunları denen şeyleri de son derece kendi egemenliklerine ve varlıklarına yöneltilmiş büyük bir tehlike olarak Tarcısın görüyorlar. Yani. Ve, evet görüyorlar. Böyle koyuyorlar diyor. Peki nedir bu egzersizler sorusuna da? Şöyle cevap veriliyor. Bu savaş oyunlarından tatbikatı ee, Çok büyük. Mesela o plan 5098 varmış. Ee, Kuzey Koreliler özellikle çok sinirleniyorlarmış ve korkuyorlarmış bundan. Çünkü Şuna dayanıyorum. Senaryo şu. Amerika ile Güney Kore arasında yapılan şey. Kuzey Kore'den rejim nasıl değiştirilir? Bunu nedense Kuzey Koreliler ııı e Rahatsızlık verici buluyorlarmış. Bizim rejimimizi değiştirmek için Amerika ile Güney Kore birlikte tatbikat yaparsa iyi olmuyor de, demişler. Yani rejim değiştirmek için tam taraf, yan tarafınızda ellerinde silahlarla, füzelerle birisi hadi rejimimizi nasıl değiştireceğiz diye size sormuyorlar evet. tabii ki. İlginç Ondan bir boyutu var aslında. Çok ufak bir anekdottan bahsedeyim. Sınırda balonlu eylemler yapıyorlar. Sivil toplumda bu şekilde işliyor. Balonların içerisine Kuzey Kore'den kaçın. Ey Kuzey Kore vatandaşları diye çeşitli mesajlarla beraber. E, Güney Kore'deki sivil toplumcular sınırdan balonları yükseltiyorlar. Ve Kuzey Kore'ler de bakıp bu balonlara tamam o zaman biz kaçalım bu ülkeden diye düşüneceklerini zannediyorlar. Bu da sivil toplum boyutu. Evet, ama o tabi. Absürt de olsa. Absürt de olsa bir, e, sivil bir eylem. Evet. Buradaysa. Tamamen ya Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük askeri gücü gelmiş geçmiş en büyük tarihteki en büyük devlet komşu ve savaş durumu devam ediyor onu da unutmamak lazım. Güney Kore bir ateşkesle sonuçlandı sadece barış yapılmadı hiçbir zaman ve Kuzey Koreliler de diyor ki barış masasına oturalım filan şimdi geldikleri şu nokta şu özellikle rejim değişikliğini hedef alan Kuzey Kore'deki ...tatbikat yapıyorlarmış... ...rejimi nasıl çökertiriz... ...diye ve asıl yaptıkları şeyde... E, ...bunun rejimi nasıl çökertiyorlarmış... ...biliyor musun senaryoda? Silahlı galiba... ...tatbikattan bahsediyorsunuz... Atom bombası atarak... Atom bombası atarak <gülüyor> evet, rejimi mi çökertiyorlarmış? Evet. İlk şey... ...tatbikatta... ...ilk nükleer silah vuruşu... ...yapıyorlarmış... ...ve ondan sonra da hemen... <gülüyor> o, ...o ikinci senaryo var... Atom bombası atmadan Kuzey Kore'nin istilası senaryoları yürürlüğe konuyormuş. Kuzey Koreliler bunlardan çok hoşlanmıyormuş nedense. Kuzey Koreliler istila ediyorlar Güney Kore'yi. Hayır. Amerikalılarla Güney Koreliler birlikte kuzey Kore'yi Kore yani. Kore istila tamam. ediyor. Kuzey Koreliler de buna kızıyorlar. Hiç anlamadığım bir sebeple. Allah Allah. Ve Kuzey Kore topraklarını alıyorlarmış. Yani böyle bir şey. Bir de ...başka bir savaş oyunları daha varmış. O da doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Güney Kore'nin geliştirdiği yeni silahları deniyorlarmış. Onlar da Kuzey Kore üzerinde denilecek. Ve bu denenecek. tatbikatlar da halka açık bir şekilde yapılıyor. Yani duyuruluyor değil mi? Yani evet. kapalı kapılar arkasında böyle düşünülmüyor. Biz bu ülkeyi nasıl deviririz, yönetimi nasıl deviririz hayır, diye düşünülmüyor. Hayır. Gayet güzel bir şekilde de PR çalışması olarak Kuzey Kore'yi de ta şey, e tahrik etmek amacıyla böyle çalışmalar imza atılıyormuş demek ki. Evet, yani doğrudan görüşmeler istiyorlar. Bu Kore Savaşı'nı artık bitirelim diye 1953'ten bu yana. Şimdi de barış kısmına geldik. Kuzey Kore istiyor. Ha, Kuzey bunu. Kore istiyor. Kuzey Kore istiyor, fakat Amerika buna yanaşmıyor. Güney Kore'de yanaşmıyor. Bir de şey istiyor. Ee, nükleer programını, yani bu şimdi Kuzey Kore diyor ki benim nükleer programımı e, geliştirmem, değiştirmemi bitirmemi istiyorsanız ve füze programına oturalım konuşalım diyor buna hiç anlaşmadıkları için onlar da devam ettiriyorlarmış ve bu savaş oyunlarıyla filan tabi böyle büyük çapta değilmiş aslında bu son yapılan çünkü bilinmiyor henüz daha uranyum mu plutonyum mu patlattıkları ve bombanın büyüklüğü tam ne kadar bilinmiyor Japonya'nın bu amaçla askeri bir uçak göndererek havadan örnekler alacağı söyleniyor. Zaten çok yoğun bir Amerikan istihbaratının insanları olduğu için orada adamları muhtemelen birkaç gün içinde ne büyüklükte uranyum plutonyum anlaşılır. Fakat anlaşılmayan bir nokta var. Ta bak bugün yıl dönümünü andığımız şey var. 1960'ta 50 3 yıl önce bugün Fransa patlattığı zaman Birleşmiş Milletler tıpkı bugün 53 yıl sonra Birleşmiş Milletlerin kınadığı gibi Amerika'nın kınadığı gibi Güney Kore o zamanlarda Fransa'yı kınamışlar. Bu böyle gidiyor anladığım kadarıyla. Fransa'nın cevabı da şu. Bu en son gerçekleşenlikler testi. Pyongyang'a güçlü bir cevap vermek için çalışıyoruz demişler. Hmm. İşte, Ama öyle bir metin okudunuz ki şaka e, önce şaka yapayım sonra şaka bir yana diyeyim tabii ki. İ, i̇yi ki de yapmışlar diyesi geliyor insanın ama şaka bir yana gerçekten de bu işin çözümü galiba bu değil. Çünkü zincirleme reaksiyon verebilecek çok fazla etki ve neden de var. Örneğin hangi ülkede kaç tane atom bombası var diye saydığınız zaman ilk sırayı 4650 bombayla Amerika, ikinci sırada 4500 bombayla Rusya ardından Fransa, bugünkü yıldızımız 300 atom bombasıyla Çin 240, Kuzey Kore'nin müttefiki, İngiltere 225, Pakistan ve kanlısı, daha doğrusu düşmanı Hindistan, e, yüzer bomba ile birbirlerini takip ediyorlar. İsrail, İsrail kaç? Söylemiyor. İsrail söylenmiyor. Ama 80 İsrail olduğu tahmin ediliyor. İsrail'in bombası var mı? Bilmiyorum. O da söylenmiyor. Tahmin ediliyor. Yani var, İsrail'in bu aradaki politikası gereği hani çok fazla duyuyoruz ya, var da diyemem, yok da diyemem. Aynen bu konuda da... Ne evet ne hayır. Aynen bu konuda da o geçerli. 80 civarında atom bombası olduğu söyleniyor. Ve Kuzey Kore'nin de ondan daha az hmm. atom bombası olduğu söyleniyor. 80 civarında olduğu kimin söylediğine bağlı ben 200'e kadar da okudum. İsrail için. Hmm. Morde Vanunu 18 yıl bunun için hapiste yattı. Bunu açıkladığı için İsrail'in bu mevcut şeyini... Evet peki. Yani İran da bunun üzerine şey demiş. Bütün nükleer silahların yok edilmesi gerekir demiş. Ve demiş ki biz öyle bir noktaya geldik ki demiş. İran'ın resmi açıklaması bu. Dünyadaki bütün atom bombalarının sona erdirilmesi lazım demiş. Ne diyorsun buna peki? Ve öyle bir noktaya geldik. Demiş ki Can hiçbir ülkenin nükleer silah sahibi olan herhangi bir ülkenin aynı zamanda da bütün kitle imha silahlarına sahip olan ülkelerin hepsinin ortadan kaldırılması gerekir demiş. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehmen Perest söylemiş bunu. Evet, iki İrman. gün önce de Hamedi Necat'ta İran'ın artık nükleer bir güç olduğundan bahsediyordu. Yani ben biraz çelişkili buluyorum. Nükleer enerjiyi kullanmakla bu atom bombası kullanmanın çok da birbirinden bağımsız olmayan iki durum olduğundan da o olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ben emin değilim bu söylediğinden. Çünkü İran başından beri e, Orta Ortadoğu'nun tamamen e, nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olması gerektiğini ve bütün ülkelerin e, yani Birleşmiş Milletler'de de tamamen yasaklanması için e, toplantıya önayak olmuştu kendisi. Fakat bunu baltalayan Birleşmiş Milletler'de bunun görüşülmesini ve bu konuda bir karar alınmasını baltalayan iki ülke olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve yani İsrail. Dolayısıyla yani İran e, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bilmiyorum ama bu nükleer silahların yaygınlaşmasını önleme anlaşmasını İran'ın imzaladığını ama Hindistan'ın, Pakistan'ın ve ee, İsrail'in imzalamadığını biliyorum. Dolayısıyla yani bütün nükleer silahlar yok edilmeli ve nükleer silahsızlanma yapılmalı dediği zaman İran'a hak vermek zorundayız. En azından bu seviyedeki görüşmelerde İran P5 artı bir grubuyla da konuşuyor. Amerika, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya ile e, uluslararası nükleer Görüşmeler Kazakistan'da yapılıyor. 26 Şubat'ta. Peki Türkiye ne demiş bu saldırı öncesinde onu biliyor musunuz? Hayır. Kaygılarımız artıyor demiş. Ne konudaki? Bilmiyorum. Ya ama kaygılarının arttığından bahsetmiş Türkiye'deki yetkililerde. Galiba Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklama bu. Her Bütün e, NATO ülkeleri tepkisini gösterirken aynı şekilde Türkiye'de bu kervana katılarak kaygılarının arttığını dile getirmiş. Fransa şiddetle kınıyoruz demiş 53 sene sonra. Cevap da vermek için çalışıyorlarmış. Onu da belirtmek lazım. Türkiye'de şiddetle kınamış. Herkes şiddetle kınıyor. Fransa'da, Türkiye'de ee, büyük Çin, endişe duyuyoruz demiş. Çin belki ilginç olabilir. Bildiğiniz üzere Çin, Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki. Kuzey Kore verdiği sözü tutarak bölgede durumu daha da gerginleştirecek. Tutum ve eylemlerden uzak durmalı demiş Çin'de. Evet, Rusya'da durum belirtmiş. Bir patlama oldu. Bu 7 kilotondan büyük açıklaması yapmış Rusya'da. Çin'de artık endişe etmeye başladı yalnız Kuzey Kore'den diye de yorumlar var. Ama vaktimiz kalmadığı için onu şey yapamayacağız. Bir de Ayken'den Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti adı altında Kuzey Kore diyoruz kısaca. Onun gerçekleştirdiği nükleer denemeyi kınamış Ayken'den. Yani nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanyanın kısaltılmış adayken, Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer denemeyi de nükleer silahların kullanılması potansiyelini artırdığı için kınamış eş sözcü Akira Kavazaki uluslararası bir antlaşma gerekiyor demiş. İşte tam da onun söylediğini İran'da bastırıyor. Hemen bir uluslararası antlaşma yapalım. Buna tabii ki İsrail. ...ve Amerika ve Hindistan ve Pakistan'da dahil olsun diyorlar. Evet. Çünkü onlar uymuyor. O yüzden böyle de bir şey var işte. Evet ama asıl trajedi de bir şekilde bu tip gündemlerle beraber de saklanmış oluyor. Hatırlarsanız 2012 senesinde Kuzey Kore, 2011 senesinin sonlarında Kuzey Kore yaşadığı iktim felaketlerinden ötürü... ...Birleşmiş Milletlerle temasa geçecek kadar büyük bir durumun içerisine girmişti. Ee, i̇lk önce büyük bir kuraklık vurmuştu ülkeyi ardından bu kuraklığın hemen akabinde büyüksel olaylarına rastlanmıştı ve Kuzey Kore'de bir gıda krizi başlamak üzereydi ve Birleşmiş Milletlerle ister istemez bir temasa girilmişti ve o zamanlar gayet umutlu şeyler söyleniyordu Kuzey Kore'nin e, Birleşmiş Milletlerle oturup bir diyalog etrafında e, tekrardan konuşmaya başlayacağına dair yakın zamanda da e, galiba böyle bir durumda ortaya çıkabilir ki. Kuzey Kore'nin olduğu bölgede de gayet e, ikna alakalı trajik haberlerde gelmeye devam ediyor. Tabii 1963'te bir de şeyden de bahsetmek iyi olur. Açık kitapta etraflıca ele alındı. Açık gazetede de bu çok konuşulmuş bir konu. Dünya e, yani bir kıl payı eşiğinden dönmüştü. Kuzey Yarı Küre olduğu gibi yok olup gidecekti. Küba, e, ablukah krizi diye adlandırılan şeyde ee, nükleer silahlarla yüklü gemileri daha doğrusu nükleer füzeleri de Küba'ya verdiği zaman nükleer başlıklı füzeleri koyduğu zaman Rusya Amerika'da Kennedy döneminde Ablukaya almıştı. Ve Ablukaya'nın sonucunda da Rus denizaltıları, nükleer denizaltıları nükleer bir tanesini yukarı çıkmaya zorlamak için su altı bombaları derinlik bombaları atmıştı Amerikalılar ve o sırada Rus denizaltılarında da bu arızalanmış olan bir tanesinde işte vuralım o zaman taaruza uğradık zaten diyorlar nükleer ve Amerika'ya yönelik bomba atma kararı çıkıyor. Ve çıkacakken oy birliğiyle yapılması gerekirken e, yapılmıyor ve sonuç olarak bir Rus albayın dirayeti deniyor. Sonucunda çünkü onlar tetik mekanizması denetlemeye bağlı. Evet. Son anda oy birliğiyle karar alınamayınca olmuyor. Dünya bu şekilde. Yani şimdi bunları hiç konuşuyor olmayacaktık. İkinci bir bakadan da ben bahsedeyim. Bu ee... 26 Eylül 1983 tarihinde gerçekleşiyor bu olay. Bir bilgisayar hatasından kaynaklanan sanal füze saldırısı gerçekleşiyor. Ee, Sovyetler Birliği topraklarına doğru Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gelen saldırı yok. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan bir saldırıdan ötürü bilgisayar ekranında e, nükleer bombaların, füzelerin geldiği görülüyor Sovyetler Birliği'ne doğru. Ve e, bu saldırıyı da karar aşamasında verecek olan kişinin ismi de Stalin. Stalin. Stanislav Petrov, doğru telaffuz etmişim, durumlarım. Ee, Petrov, biraz önce sizin bahsettiğiniz o tetiği çeken yarbay gibi, e, albay gibi pardon, aynı rütbede yarbay ve tetiği çekmiyor. Yani bu füzeler bilgisayar ekranından Sovyetler bildiğine doğru gelmeye başlarken, cevap olarak verilebilecek karşı saldırıyı başlatmıyor ve bunun ondan sonra da, bu durumdan sonra da bir hata, bilgisayar hatası olduğu kaynaklanıyor ve kendisi de bir nükleer savaşı önlemiş oluyor, kendisi de dünya vatandaşı seçilmiş durumda. Emekli bir şekilde Rusya'da derbeder bir hayat sürerkenki fotoğraflarını ve videolarını da görebilmek mümkün. Evet. Burada şimdi bir ara vereceğiz. Yalnız aradan önce 9.30-10 arasında da neleri konuşabileceğimize de e, değinelim. Suriye'deki bu Antakya'daki büyük patlama 13 kişinin ölümüne yol açan patlama konusunda epey konuşacağız. Suriye Ulusal Konseyi e, muhalifler yani saldırının ...kendilerine yapılmış olduğunu söylüyorlar. Başka yorumlar da var. Bu saldırının aslında... E, Sadat tarafından... Türk, ...Türkiye'de yapılmış olduğunu... ...söyleyen bazı yorumlar var. Böyle bir polisiye... ...çok tehlikeli bir oyun... ...işte... Bombaların sırrı kırmızı montluda diye haber veren, polisiye olarak veren gazeteler var manşetten. Onların üzerinde konuşacağız. Suriye'deki durumu bu şekilde bakarız. Polisin 15 dakikada bir gecikme sonucu, namaz sonucu kurtulduk filan diyorlar. Onun detaylarına bakabiliriz. Bir ikinci ilginç haber de Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Deniz Baykal'ın bir açıklaması var ee, ve anayasada AKP-BDP ittifakı gündeme gelince Baykal mübadele anayasasına izin vermeyiz demiş. 3 yıl sonra kürsüye çıkıp anayasadan Türklük kavramını çıkartmak isteyenlere izin vermeyelim demiş. Bunları da belki hem biraz Mitat Sancar'la birazdan Mevvoto'da hem de Kalan zamanımızda son yarım saat içinde konuşma fırsatı bulabiliriz. Açık Gazete Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Bugün gene adet olduğu üzere mecburen ortaya karışık diye tabir edebileceğimiz bir şekilde çok birçok konuyu birlikte şöyle bir gözden geçireceğiz herhalde. Becerebilirsiniz. Becerebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Anayasa yapım süreci, izleme süreci bir yandan işte Ergenekona kadar geri götürebileceğimiz bu balyoz süreci, başkanlık meselesi ve işte açılım evet. meseleleri hepsini içeren bir karışık gündem evet. var. Ne diyorsun? E, aslında hepsi gelip e, Kürt meselesine ve bu çözüm sürecine e, odaklanıyor ya da orada düğümleniyor, buluşuyor. Türkiye'de hiçbir sorun. Bundan bağımsız tartışlamaz, bundan bağımsız gündeme gelmiyor e, diyoruz zaten uzun süredir. Bir zamanlar bunu söylediğimizde bizleri bu meseleyi abartmakla suçlayanlar olurdu biliyorsun. Hı hı. Yani her şey Kürt meselesine e, bağlamak bile kadar doğru. Ya da işte sizin amacınız farklısız bilerek büyütüyorsunuz Türkiye'nin başka sorunları ve bundan bağımsız konuşulacak başka konuları da vardır diyorlardı. Neyse sonuçta hepsi gelip buraya bağlanıyor diyebiliriz. Mesela şeyden başlayalım bu başbakanın Baryos hükümcüsü Ergin Saygılı'nı ziyaret etmesinden de başlayabiliriz. Ya da ondan önce de mesajları vardı zaten başbakanın e, tutuklu generallere e, ilişkin ve e, süren davalara ilişkin, balyoza ilişkin e, açıklamaları vardı. Bunların e, hani bir üst noktası olarak da e, bir operasyon geçiren üretli evet, general Ergün Saygı'nın ziyareti vardı. Bu da çok tartışıldı. E, amaç neydi, niye böyle bir hamle yaptı diye. Buradan başlayalım mı? Evet Lütfen. Ha, neden böyle e, bir hamle yapıyor? Başbakan bunun ardında ne var diye. işte çeşitli ihtimallerde de sıralanıyor. E, başbakanın başkanlık sistemine doğru giderken e, bir geniş mütebakatı arkasına almak, en azından kendisine karşı şiddetle karşı çıkanları yumuşatmak gibi bir e, hedef güttüğü söyleniyor. E, olabilir, yani böyle bir fikir vardır bu, muhtemelen kafasında. ...böyle bir hesap yapıyordur... ...ama ben daha çok... ...bunu şeye bağladım... ...geçen gün de bir söyleşide... ...dile getirdim bunu... ...ileride bu süreç... ...hani İmralı süreci... ...sonuç vermeye yaklaşırsa... ...gündeme... ...af gibi düzenlemeler de gelecek... ...ondan önce bile... ...yani sonuç alınma... ...aşamasına gelmeden bile... ...böyle... Belli bir kesimin özellikle e, KCK tutuklularının serbest bırakılmasını sağlayacak düzenlemeler gündeme gelecek. Geri yönü tekim dördüncü yargı paketinde e, bu tür e, bir durumun e, söz konusu olacağını e, yazı, yazıp çiziyorlar. Daha doğrusu böyle bir, bir bilgi var, böyle bir bilgi yansıyan dördüncü yargı paketi. Önümüzde değil, sonuç olarak görmüş değiliz. Ama bu yargı paketinin en önemli yanının bu olacağı tahmin ediliyor. Yapıyor, mesela terör tanımına şiddetli teşvik unsurun açık bir şekilde eklenmesi halinde yüzlerce ve iki binlerce KCK tutuklusunun serbest kalacağı biliniyor. Bundan ibaret değil benim söylediğim. Eğer Kürt çözüm noktasına doğru gelinirse ya da işte bir çözüm bulunursa her neyse. Ee, PKK silah bırakmayı e, kabul ederse, PKK'nın silah bırakmayı kabul edeceği bir mutabakat oluşursa ardından e, af gibi bir e, düzenlemenin af ya da benzeri diyorum. Çünkü adı doğrudan af olmak zorunda değil. E, düzenlemenin gündeme gelmesi de e, kaçınılmaz görünüyor. E, Sürecin bu noktaya ol dediğimiz sonuna doğru İlerleyip ilerleyemediğinin ne zaman nasıl teşkil edeceğiz? Aslında yapılan açıklamalara baktığımızda özellikle başbakanın ya yani çok ciddi gelişmeler oluyor dediğine baktığımızda önemli bir aşamada bulunduğumuz sonucuna varıyoruz. Şimdi eğer böyle bir düzenlemeye yanaşılacaksa ya da bunun hazırlıkları yapılacaksa birkaç ay içinde olabilir bu. Ee, olağanüstü bir ters e, gelişme olmazsa, süreç çökmezse falan yani bütün bunlar olmazsa ve sonuç alınırsa diyelim, o zaman e, ha, bu birkaç ay sonra e, olacak. E, böyle bir şey e, yapabilmek için de e, mutlaka başka kesimlerin de tepkisini azaltmak ya da Onların da desteğini almak gerekiyor. Sadece AKP ve BDP tamamının desteği, e, onayı rızası yetmeyebiliyor. E, zaten hukuken de tek e, taraflı ya da dar kapsamını af çıkarmak her zaman sıkıntı yaratabiliyor. Bu arayasa mahkemesinin e, iptal kararlarıyla e, değişebiliyor, kapsamı genişleyebiliyor falan. Şimdi bana göre e, başbakanın esas hesabı... E, Böyle bir şey. Yani e, Kürt sorununda e, noktaya bir çözüm, e, bir son noktaya gelindiği takdirde ki bu da çok uzak görünmüyor diye, diye yorumluyoruz. O zaman e, hani çıkarılacak Afya'da benzeri bir düzenlemenin e, önünü açmak, buraya e, Ergenekon, Balyoz e, hükümlerini de katmak. E, bu evet. noktada bir şey sorabilir miyim? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü e, böyle bir to, e, paket diyelim e, halinde bir an varılırsa peki bu şimdi sadece Ergenekon ve Balyoz diye e, Yok, hayır, hayır. ayırmamız e, çok kolay olmayan çok geniş kapsamlı bir şey var. Yani burada bu e, Ergenekon'da var. Zirve katliamı da var. Danıştay saldırısını da içeriyor. Hatta Grand Dink cinayetini, Santoro ve diğer rahip cinayetlerini ve işte bütün bu MIT raporları, darbe girişimleri ta Hı -hı. 2009'da bile genel kur yani 2007'de ve 2009'daki işte darbe girişimi hazırlıklarını da kapsayan ...çok kapsamlı bir şey var yani... E, ...bunu Şimdi, nasıl affedecekler... ...ve ...bu, bu, bu, bu zat şöyle diyelim yani... E, ...af... ...ya da bu sonucu da olacak... ...bir düzenleme... E, ...çok ciddi sıkıntılar... ...yaratıyor her zaman... ...şimdi senin bu sorduğun <gülüyor> soruyu... E, ...diğer taraf da... ...şöyle soruyor... ...ya şu, şu, şu katliamlar var... ...şunların sanıkları var... Şu eylemler var, şu karakol baskınları var, e bütün bunların sanıkları affetilecek mi diye soruyorlar. Evet. Şimdi e, hatta bunu konuştuğumuz yerlerde şöyle mesajlar alıyoruz e, öbür taraftan. Nasıl TSK'yı PKK ile aynı kefeye koyarsınız, nasıl aynı anda anarsınız? Şimdi benim söylediğim şu, bunlar olsun değil, bunlara arzu ettiğim falan yok. Yani bu benim öyle çok tercih edeceğim bir durum değil. Ama af söz konusu olduğunda ayrım yapmanın çok zor olduğunu ve bunu şimdiden tartışmak gerektiğini söylüyorum ben. Yani ince çizgiler nerede çizilecek, nasıl bir af modeli düşünülecek, bunları Önceden konuşmak gerekiyor. E, elbette e, zaman ilerledikçe bunlar biraz daha e, açık konuşulacak herhalde. E, mesela Güney Afrika modeli dediğimiz işte, e, itiraf karşılığı af dediğimiz şey. Yani hakikati alıyorsunuz, affı e, veriyorsunuz. Ee, olabilir yani nasıl işledin kim vardı arkasında ne yaptın falan bunları ortaya çıkaracak şekilde yani inandırıcı bir biçimde. Evet ilginç yani ben pardon bir uzaklamam bana... yok kız, devam edelim şöyle tabii ee, bir e, parantez daha açayım yani e, tabii ki mesela başta balyoz olmak üzere pek çok bu davalarda e, problemli kararlarda önemli problemler olduğunu da daha önceden de hep beraber o, konuştuk. Zaten, ama mesele o değil. Evet yani, mesele o değil. Ben de onu söylemek istiyorum. o değil. Yani, yani, o kadar... <gülüyor> özellikle alt rütbeli askerler konusunda çok tutarsız kararlar olduğunu da mesela geçenlerde Etiyan Mahcupyan da yazmıştı. Evet. evet. Bu, bu ayrımların yapılması ama aynı şekilde PKK davalarında da şiddet olaylarında da işte tespit edilmiş eylemlere karışanların ayrı, ayrılabilmesi gibi durumları da geçilebilir herhalde böyle bir e, şöyle söyleyeyim aslında e, af çıktığında eğer gerçekten büyük bir barış olacaksa bu tür ayrımlar çok zor e, bu tür Hı. ayrımların e, yapılması zor kabul edilmesi de zor uygulanması da zor hı hı. E, af en zor konulardan biridir Her, e, kimsenin e, içine sinmesi daha doğrusu e, herkes kendi açısından daha etki olumlu etkisine bakar diğer taraf açısındansa öfkelenir Gine Afrika gibi bir ülke e, bu sıkıntıyı aşmak için çok uğraştı e, 1993'te geçici anayasa yapıldı Güney Afrika'da e, bu anayasaya e, rejim yani rejimin mensupları hani müzakereler sürecinde e, bir geçici madde koyup af mecburiyeti getirmişlerdi. Yani e, rejimin e, işlediği suçları affetmek geçici anayasanın bir hükmünün gereğiydi bunu siyah topluma kabul ettirmek mümkün görünmüyordu. Yani çok büyük bir öfke yaratacaktı. Onun üzerine Mandela'nın işte kadroları bir manevra yapıp affı bütünü de anayasal bir uzlaşmanın gereğiydi. Yani öyle anlaşmışlardı. Tamamen bir kenara bırakmadılar affı ama şartsız, kayıtsız, şartsız halde de düzenlemediler. Bir bir yorumla e, bunu hakikat karşılığı af diye uyguladılar ve hakikat komisyonu böyle evet. Yani Şimdi orada af edilenler e, gelip de eğer itiraf etmişse e, ve olayı aydınlatmışsa af edilenler e, arasında öyle korkunç eylemlerin failleri var ki e, sorumluları var ki Şimdi bütün mesele biraz da e, hani bu geçiş sürecinde yaraları nasıl saracaksınız? Barışma nasıl olacak? Evet. E, bu sorulara cevap vermek gerçekten zor. Henüz bunları konuşmak için erken mi? Yani öyle de düşünenler var. Yani Bunlar şimdiden konuşmak iyi olmayabilir. Süreci geçen gün televizyonda bir programda bir arkadaşımız öyle diyordu bize. Bu kadar açık konuşmak işte sürecin hassasiyeti dolayısıyla iyi olmayabilir falan anlamında şeyler söylüyordu. Ama e, bir kere gündeme geldi ve yok sayamazsınız diyorum ben de ve e, bunların nasıl olabileceğine dair tartışmaları e, hani belli bir düzeyde yapmanın da faydası var bir hazırlık olarak da e, bu durumlara karşı. Evet. Evet. Şimdi birincisi bu e, af meselesini e, bu şekilde, daha doğrusu bu e, Ergen, Ergenekon, Balyoz falan meselesini bu şekilde e, toparlayabiliriz şimdilik. İleride daha konuşacağız ama geçen gün yine bir programda söylemiştim, e, adını maalesef not etmedim. E, İslami çevrelerden bir yazarla yapılan e, bir röportaj mıydı unuttum. Ee, ama bir, bir yerde e, okumuştuk hızla öyle geçir, geçerken, e, af barışmanın zekatıdır diye bir söz vardı. Bir yazının başlığı mıydı, bir röportajın başlığı mıydı bilmiyorum. Yani bugün hani e, e, ileride e, en hassas, en ince manevraların gerekeceği konulardan birinin bu olduğunu Kesin eğer çözüme ulaşırsak... ...çözüm noktasına gelirsek. Evet. Çok kolay bir şey de değil. Biliyorum. Evet. Buradan peki bu başkanlık... ...konularına da kısaca... E olur. Onu da şöyle yapalım. Hangi açıdan değerlendirelim mesela? Yani bu başkanlık bir pazarlık konusu da olacağı benziyor bu şey meselesiyle ilgili olarak. BDP ve BDP AKP, evet, arasında, AKP arasında. Bu, süreci. E, aslında kaçınılmaz da görünüyor bu da. Yani bir pazarlık konusu olacak. E, bu açık. Çünkü e, AKP başkanlık sistemi istediğini artık hiçbir değer vermeyecek bir biçimde ortaya koymuş bulunuyor bir süredir. Evet. E, ve e, Bundan geri adım atma ihtimalleri de zayıf. Ee, en azından hani giderek e, ısınıyor bu ve bütün hazırlıklarını anayasa çalışmalarını falan da e, bu ihtimale göre yürütüyorlar. Dolayısıyla hani buradan e, geri dönüş e, zor. O zaman geriye şok alıyor. Acaba nasıl bir başkanlık sistemi? Yani başkanlık sisteminden AKP'nin ee, geri çekilmesi zor diyorum. Çok olağan dışı gelişmeler olursa kendi içinde bir sıkıntılar, itirazlar e, derinleşirse falan. Yani ancak o durumlarda, o şartlarda bir e, vazgeçme söz konusu olabilir. Bunun dışında ve AKP'nin e, bu yeni anayasa sürecini e, başkanlık sistemi çerçevesinde yürüteceği e, anlaşılıyor, görülüyor. E, bunu tek başına yapma imkanı e, yok şu anda hani 324 milletvekili var e, daha doğrusu 324 oy kullanabilir milletvekili var galiba 325 çiçeği de katarsak e, ama oy kullanılıyor 324 biletvekili e, yeni anayasayı meclisten e, geçirmeye yetmez e, 330 e, ve üzerini bulması lazım ki ee, bu rakamla kabul edildiğinde de e, otomatik olarak halk oyunu sunuluyor yani değişiklikler 367 ve üstü olursa halk oyunu sunma mecburiyeti yok yani bu çerçevede ittifaklar arıyor bu ittifaklara en yakın duran e, en e, daha kolay uzlaşabileceği anlaşılan parti şu şartlarda İmralı süreci böyle ilerlemişken BDP'dir e, CHP kendi içinde henüz çok sıkıntı yani daha çok sıkıntı yaşayacak önümüzdeki günlerde. Bir tek e, bunun ciddi işaretlerinden birini dün Baykar'ın evet. e, kapalı grup toplantısı talebiyle e, yaşadık ve orada yaptığı konuşmada zaten sızacak kendisi de sızmasını e, herhalde e, ister. E, hani o kapalı toplantı biraz başka bir e, mesajdır. E falan. Neyse. Yani yani orada hiç. işte anayasayı yani mübadele anayasası diye nitelemişmiş. Evet. Buradan da ciddi bir muhalefet, ciddi bir e, sert bir e, e, karşı koyuş e, arzusu var. Yani tıpkı bu e, e, Baykal'ın bu çıkışı tıpkı bana şeyi hatırlatıyor açıkçası. hamur Sonrası çıkışlarını hatırlatıyor ve habur sonrasında e, ortalığı nasıl cehenneme çevirdiğini, nasıl korkunç bir gerilim yarattığını e, hatırlıyorum. Ulimat siz hatırlıyor musunuz? Şimdi Hiç, sen söyleyince birden bire hatırladım. Dinleyicilerimizi hatırlasın. Şu bilgiyi de eklemem gerekiyor galiba. Daha sonrasında işte Hükümet çevreleri Ya da onlara yakın işte çevrelerle Görüştüğümüzde Hatta doğrudan hükümet içinden insanlar Açıkça şeyi söylemişlerdi Bizim Habur sonrası en büyük sıkıntımız Baykal dediler Yani inanılmaz bir basınç Oluşturdu bizim parti içinde Ve tabanda Hükümetin geri adım atmasının Haburdan sonra ee, o Kürt açılımı diye başlayan demokratik açılım, ulusal birlik noktasına evrilen e, süreçte e, hükümetin e, böyle ürkmesinin, korkmasının en önemli nedeni olarak Baykal'ın o çıkışlarını gösteriyorlar o politikasını gösteriyorlar neyse dağıtmayalım sonunda sonuçta e, BDP ile AKP arasında bir e, pazarlık yapılacağı yapılması ihtimali yüksek. Bunlar yapılacağı görünüyor diyemeyiz. yani Böyle bir ihtimal şu anda masada. Evet. Ve bu ihtimale göre de konuşmalar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor. Bunları da görüyoruz. BDP buna nasıl yanaşır ya da yanaşır mı? Başkanlık sistemi karşılığında işte Kürt sorununda çözümün belli dayanaklarını kabul eder mi? Ciddi bir basınç altında kalacağı kesin BDP'nin. Şu anda Türkiye'de geniş bir muhalefetin neredeyse temsilciliğini ya da sözcülüğünü yürütmek gibi bir durumla da karşı karşıya yani sadece şeyi temsil etmiyor Kürt talelerini temsil etmiyor be aynı zamanda CHP artık ciddi bir muhalefet olarak sayılamayacağına göre artık değil yani şu an, hani şu şartlarda Burada böyle şu bir şartlarda bir, Evet böyle bir şey olmadığına göre Beklentiler CHP, BDP'ye odaklanıyor, ona yükleniyor büyük ölçüde. Mesela AKP'yi frenleme misyonu da BDP'ye biçiliyor falan. Şimdi BDP'nin iktidar yoğunlaşmasına yol açacak bir başkanlık sistemi önerisini öyle tartışmasız kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Bugüne kadar yaptıkları açıklamalar ve anayasa çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarda ortaya koydukları öneriler var. Ee, başkanlık sistemine hayır, e, daha doğrusu başkanlık sistemi önerisini kategorik olarak reddetmedi. Medetme. Bana göre yanlış da yapmadı. Yani başkanlık sistemi sadece başkanlık sistemi olarak büyük bir kabus, bir öcü şeklinde düşünülmemeli başkanlık sisteminin nasıl olacağı. Evet. Ve burada ya, pardon, senin çok tabi bir bilgi alanın ama biz de yani bunun Türk tipi hatta Erdoğan tipi bir başkanlık sistemi olacağına dair de bazı belirtiler var. Özellikle de ortaya son zamanlarda çıkan işte AKP'nin uzlaşma komisyonuna su, sunduğu şeyle işte başkana meclisi de fesetteme, ülkeyi kararnamelerle yönetme ve işte birçok yargıcı meclis onayı olmaksızın başka üst düzey kamu görevlerini tayin etme yetkisi verdiği gibi yani Profesör Ergun Özbudun'un da bir garabet hatta hilkat garibesi olarak tanıtıldığı özellikler içeriyor. Bunun tabi liberal demokrasinin ya da demokratik sistemin özünü de epey zedeleyebileceği de açıkça söylenebilir belki. Çok doğru. Şimdi zaten başkanlık sisteminden çok başkancı bir sistem modelini Kafası öneriyor gibi görünüyor AKP. Yani başkanlık sistemi aslında kuvvetler ayrılığı ilkesinin oldukça sert, katı uygulandığı, denge ve fren mekanizmalarının çok önem taşıdığı ve hassasiyetle uygulanması gerektiği bir sistem. E, dolayısıyla hani e, Asıl hassas nokta e, Denge fren evet. e, Usulü var mı yok mu Başkanın e, Bir başkancı Yönetime dönüşme, dönüşmesini Engelleyecek e, Düzenlemeler var mı Bunlara bakmak lazım e, Şu an senin saydıkların hepsi Baştan itibaren e, e, AKP'nin ...daha böyle melez bir sistem, bir tür Orta Doğu ile Batı melezi bir sistem düşündüğünü gösteriyor. Ee, şimdi başka başkanlık sistemleri de var Latin Amerika tipi başkanlık sistemleri evet. ee, Ben Bir Orta Doğu modeli Yaratma çabasında olduklarını Sanıyorum Yani Orta Doğu tipi demokrasi e, Hani bunu biraz da Kinaye söylüyoruz tabi e, Orta Doğu'da demokrasi olmaz anlamında Değil Orta Doğu'nun otoriter gelenekleriyle Batı'nın parlamenter ya da işte demokratik geleneklerini ee, birleştiren melez bir şey e, demokrasiye benzemez. Ee, evet yani kişilerin e, evet, hakim kişi... olduğu kurallarında evet, evet. o nedenle ucube demekte de Ergün Hoca son derece haklı. Ee, böyle bir sistemin e, çok büyük sıkıntılar doğuracağı da ortada. Ben e, bizim baştaki soruyla bağlantısını kurarak e, bitirmeye doğru diyelim artık evet. saat e, şey, 9:30 galiba evet. zamanımız oluyor. Şimdi e, BDP bunları yok mu sayacak? Bunları tartışmayacak mı? Yani ki BDP'nin belli talepleri kabul edilirse BDP e, AKP de AKP'nin bu başkanlıkla ilgili önerilerinin hepsini tartışmasız kabul edecek mi? ben öyle olacağını sanmıyorum bunun da bir müzakere konusu olacağını düşünüyorum bir ama bütün meselenin sadece BDP AKP uzlaşmasıyla hallolacağını da düşünmüyorum yani Türkiye'de demokratik kamuoyunun bu konudaki tepkisi de önemli diye düşünüyorum üçüncüsü de CHP'nin özellikle yenilik kanadının yapıcı muhalefeti de önem taşıyacak. Hem Kürt sorununda çözüme katkı bu anlamda yapıcı hem de bu çözümün bir başkancı sisteme yol açmasını engellemeye yönelik muhalefet. Bu yeni CHP denen ya da CHP'de yenilikçiler diye adlandırılan grubun önündeki tarihsel görevlerden biridir. Hatta en önemli tarihsel görevdir. Hem Kürt sorununun çözüm sürecini engellememek ama bir yandan da ülkenin demokrasi dışı bir mecraya kaymasını engelemeye çalışmak. Yani bir yerde yapıcı destek, bir yerde yapıcı muhalefet. E, CHP bunu yapabilecek mi bilemiyoruz tabii. Yeni CHP'nin bunu yapma gücü nedir, kapasitesi nedir, niyeti nedir e, bilmiyoruz. E, en azından bu yönde bir politika izlemeyi isteyen bir grubun CHP'de olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tek başına yeter mi yetmez mi onu zaman gösterecek. Evet, tabii bu noktada bir ufak şey daha sonra belki de onu da konuşma fırsatı e, buluruz. tartışma. BDP'nin kendisinde de e, bugüne kadarki e, gördüğümüz şeylerde bu demokrasiyi bir kurallar yönetimi olarak görme yönündeki şeyin e, geleneğin demokrasi geleneğinin her zaman geçerli olduğuna dair de çok. Bazı tereddütlerde olabilir e, Şüphesiz olabilir evet. Yani e, hani e, Kürt hareketinin bütününü alsak, evet, Aynen öyle Sadece BDP ile sınırlı bakmazsak Orada da e, Hani o e, bizim e, Türkiye'de bir yönetim Biçimi olarak e, düşündüğümüz Demokratik e, Geleneklerin tümüyle Çok kolay e, uzlaşabildiğini Ya da çok rahat İçerileştirebildiğini söylemek de zor. zor evet. Maalesef önümüzde e, epey uzun ve zor e, evet, uzun <gülüyor> şey tabi e, uzun dediğiniz zaman bu e, Andre Brink'in romanı geldi aklıma. Güney Afrika'yı da konuşmuştuk e, biraz önce Kuru e, Beyaz Bir Mevsim diye e, kitabın adı. Sonra bu film olarak da çekildi. Ta, konu başka. Gerçi bizi de ilgilendirmiyor değil. Özellikle affı falan e, ilgilendiriyor. Orada Zaman kalmadı galiba çok. Evet, bitti bir cümle söylemeyeyim. Sadece filmin adını anmış olmakla kalalım. Ee, ve romanın tabii. Evet. Ee, kuru beyaz bir mevsim olmaz umarız. <gülüyor> umarız. <gülüyor> çok teşekkürler Mütte. <Mita. gülüyor> Meowoto. Mithat hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete oEQU bir standart parça. Rock dünyasının standart parçalarından biri. Dale Hawken's'dan dinledik. Amerikalı rock şarkıcısı, şarkı yazarı, gitarist, ritim gitarist, rhythm gitarcı ve swamp rock, boogie diye adlandırılan bir jarında müzik tarzının da Önemli temsilcilerinden birisi Ronnie Hawkins de tanıyoruz. O da Rockabilly Dalı'nın önemli e, isimlerinden biri. Onun da kuzeni olan bizim bugün andığımız Dale Hawkins. 1936'da doğmuş ve bugün, 2010'da bugün hayata veda etmişti. Önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın dedik. Suzy Q adlı standart parçayı dinleyerek... Evet bir ufak önemli ama düzeltme yaparak devam edelim programımızı açık gazeteye. Ben büyük Küba'daki füze buhranı diye tarihte insanın yok oluşa bütün canlılar alimiyle beraber yok oluşa çok yaklaştığı bir siyasi krize belki de en çok yaklaştığı insan eliyle yaklaştığı krizin tarihini 63 diye adlandırmıştım 62 olacak tabi. Ve yani Noam Chomsky ile yıllar önce, bundan tam 10 yıl önce yaptığımız söyleşi de net olarak söylemişti. Ki eğer o gün tek bir füze fırlatılmış olsaydı bugün hepimiz ölmüş olacaktık. Bu kuzey yarı kürenin sonu demekti diyor. Bu haber her dünyanın her yerinde her gün her gazetede birinci sayfadan manşet olmalıydı. Ama şimdi de tehlike sürüyor. Buna rağmen de manşet filan olduğu yok demişti. Bu, bugün de öyle. Ee, olayda da şöyle yani Kennedy'nin 40. yılında e, Washington Post'ta arka sayfalarda yer alan küçücük bir haberde haberi saklamışlardı ama çıkmış haberde. Kennedy'nin yakın çalışma arkadaşı, tarihçi Arthur Schlesinger tarihteki en tehlikeli an olarak tarif etmiş bunu. Ve bu e, hakikaten de tarihteki en tehlikeli andı doğrudur diyordu Chomsky de bize yaptığımız e, mülakat sırasında kendisi açıkladı diyor e, radyoya verdiği mülakattı. O Rus denizaltı komutanı da önleyen denizaltı komutanı e, hala e, Dünyadaki 50 Nobel barış ödülü falan verilmesi lazımdı diyor. Vasily Arkhipov emri iptal etti ve dünyayı yok olmaktan kurtarıverdi diye de küçük bir dünyanın en önemli haberinden bahsetmişti. Bunu açık gazetede, şey açık kitapta, açık radyonun Noam Chomsky ile mülakat maddesinde 14 Aralık 2002'de İstanbul Armada Oteli'nde yapılmış mülakattan okumak mümkün. Peki mevzu bahis olan bu kumandan daha sonra bu saldırıdan sonra yaşamıştı galiba. Yaşadı. Gayet o da sakin sessiz bir hayat sürüyor. Bir aforoz edilme durumu söz konusu değil galiba. Neden dünya savaşı başlamadın diye Sovyet ordusundan ve Sovyetler Birliği Hayır. bürokrasisinden bir dışlanma görmemiş. Bu söyleşi yaptığımız sırada hala yaşadığını söylüyor James. Yani ben de bakmıştım. Sonra bir iki yıl sonra ee, öldü evet. Vasili Arhipov ona da buradan bir günaydın şap, diyelim günaydın diyelim hakikaten önemli bir şey ee, çok şimdi de herkes gene ee, yani şöyle bir olay o, o denizaltılar Amerikan destroyerleri tarafından izlenmeye başlamış Rus denizaltı komutanlarından ikisi de nükleer füzelerle cevap vermeye karar veriyorlar. Sadece üçüncü komutan işte bu Arhipov bu emrin iptalini sağlamış. Yani böylesine bir şeyden dönmüş. Yani Kuzey Yarı Küre bütün bunları konuşacak hiçbir durum olmayabilirdi. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney ile yaptığı korkunç tatbikatlardan Şorok'un bahsettiği gene hiç medyada bahsedilmiyor. İşte Kuzey Kore'ye sert yanıt falan gibi laflar ediyor ama arka planına baktığımız zaman tehlikenin ne kadar devam ettiği özellikle de yani başta e, İsrail olmak üzere ama pek çok da başka e, ülke var. Hindistan, Pakistan. siilen savaşta olan iki ülkeden bahsediyoruz. Evet o Keşmir yüzünden her an zaten daha geçenlerde mesela 4 eri öldürdüğünü 4 Hindistan askerini sınırda askerler birbirlerinin kafasını kesiyorlar evet Hindistan'da Pakistan askerleri ve bunun evet. da her ikisinin de nükleer silah sahibi ülkeler olduğunu duyunca başka Arhipovlar çıkar mı çıkmaz mı onlara ihtiyacımız var mı yok mu tartışmalıyız ama küresel iklim değişikliğiyle beraber en büyük iki tehlikeden birini oluşturduğunu söyleyelim ve geçelim daha üzerinde sık sık konuşma fırsatı Bulacağımız konular bunlar maalesef. Evet savaşlarda devam edelim istiyorsanız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay Suriye'de can kaybının 70 bine yaklaştığını söylemiş. Pillay güvenlik konseyinde düzenlenen savaşlarda sivillerin konulması adlı toplantıda konuşmuş ve son haftalardaki çatışmalarda da 10 bine yakın kişinin Suriye'de hayatını kaybettiğini belirlemiş, söylemiş. Daha önceki açıklamalarında da can kaybının 60.000'i 60 geçtiğini söylemişti Ply ve son haftalarda bu 10.000'lik 10 rakamınla beraber 70.000'e 70 yaklaştığını düşündüklerini söylemişler. Net bir rakam yok. Oradan gelen haberlere göre hareket ediyorlar. Ve Ply da Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımaları çağrısında iğnelimiş. Bir diğer taraftan da Suriye ile alakalı haberlerde Türkiye'de, Hatay'da. Cilve Gözü sınır kapısında patlayan bombanın polemiyle devam ediyor. Evet, bu Suriye, bu patlayan bomba konusunda da çok ayrıntılı bir şey var. Evet, Suriye Esat yönetiminde muhalif Suriye Ulusal Konseyi üyesi George Sabra, Hatay'da Cilve Gözünde patlayan bu bombayla alakalı 14 kişinin hayatını kaybetti, 30'a kişi, 30 yakın kişinin de Yaralandığı bu saldırı sonucunda Hedefin kendileri olduğunu söylemiş CNN International'a konuşmuş Sabra Ve patlama meydana geldiğinde Bizim orada olmamız gerekiyordu Ancak aşağı yukarı yarım saat Geç kalmıştık demiş Ve Sabra Suriye Ulusal Konseyi Yürütme Bürosundan 13 kişilik bir grubun parçası olarak Özgür Suriye Ordusu komutanlarıyla Görüşmek üzere Türkiye'den Suriye'ye gittiklerini belirtmiş Bir benzin istasyonunda durduk Sizin de eee İlk yarım saatte söylediğiniz gibi grubumuzdaki bazı e, arkadaşların yarım saatlik bir namaz kılmak için mescide gitmesi üzerine e, bir on, yarım saatlik bir gecikme yaşandı. Peki Aa. benim bu şöyle pardon. Şöyle diyor sabrı şöyle bitirmiş konuşmasını. Annem bana hep Allah'a emanetsinler. Belki bu sefer Allah Allah'a annemin duaları kabul etti diye konuşmuş. Allah annemin dualarını kabul etti diye konuşmuş. Şimdi burada. E Herhangi bir şey sorgulamak için değil ama bir detayı merak ettim. İyi kavrayamadığım için bu haber ne, hangi kaynaklı bu haber? Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı. Şimdi burada e, diyor ki namaz... Pardon kılınma... bu Vatan, vatan e, gazetesinin internet sitesinden ama genellikle o namaz e, şeyi detayı e, birçok yerde var. Anadolu evet, Ajansı'da. Bunu doğru. Vatan'dan aldım. Peki şimdi ben şunu sormak istiyorum... E, bir yarım saatlik fark, saat farkı sayesinde mucizevi bir şekilde e, kurtarıldığını, yani Tanrı'nın bir inayeti sonucunda evet. Allah'ın bir inayetiyle olduğunu söylüyor muhalefet liderlerinden biri bunu. <gülüyor> e, ama bunu planlayanlar, e, yani böyle bir büyük sabotajı planlayanlar, namaz kıldıklarını bilmiyorlar mıymış? Namazın belli zamanlarda yapıldığını, günde beş vakit kılınan bir şey olduğunu ve onun saatlerinin de aşağı yukarı değişmeyen sabit zamanlar olduğunu bilmiyorlar i̇şte, diye bir soru geliyor insanın aklına sadece sorup geçiyorum. Sorup yani. geçmeyin bu konuda ne kadar bu bombayı bırakanların da detaya dikkat etmedikleri Radikal Gazetesi'nde Serkan Ocağ'ın haberinde mevcut. Serkan Ocak Cilve gözündeki savcılığın patlama görüntülerini izlettiği görevliler detayları anlatmış ve onların dediklerini aktarıyor Suriye tarafından gelen araç taş bloklardan ters tarafa dönmüş İçinde bir kadın 3 kişi varmış ve bunlar kamerada görülüyormuş Sürücü ve diğer erkek ön koltukta 2 dakika bir şeyler yapmış Sürücü bir ticari taksiye binmiş Savcılığın ifadesini aldığı taksici TA'da bombacıyı Reyhanlı'ya bıraktığını söylemiş Yani kimlikleri belli kim oldukları belli görüntülerde mevcut bu kadar gizlilik saklık içinde gerçekleştirilmiş olan da bir eylem değilmiş. Yani bu kadar detaya fazla inen bir e, durumda yok. E, bir başka haberde Cumhuriyet Gazetesinden Sürmanşet'te aktarılıyor. Cumhuriyet Gazetesi aslında şansını denemiş. Yani siz bilmiyorum. Hiçbir devletin fiilen savaşta olmadığı bir ülkenin sınırları dahilinde patlayan bir bombayı ya da bombala saldırı üstlendiğini gördünüz mü? E, hayır, bu ilk olur. Evet bunun ilk olacağını düşünerek e, bir e, sür manşetten bu bir provokasyon manşetiyle vermiş Cumhuriyet gazetesi ve Suriye Enformasyon Bakanı Yardımcılığı Halef El Muftaf'ın Suriye krizinde yumuşama ve diyalog sürecinin başlamasının arifesinde ki böyle bir sürecinde e, ortadan kaldırıldığından da bahsetmiştik yapılan saldırının provokasyon olduğunu nitelemiş ve Suriye konusunda diyalog umudunu belirdiği bir dönemde böyle bir saldırının olması dikkat çekicidir demiş. Ee, yani, ve zafiyette sorgulanmalı diyor. Bu, bu sözün ettiğin manşette doğrudan doğruya bir e, haber yorum ha, sonucu belli olan bir haberle yorum evet, karışmış yani, birbirine soruncu belli olan bir durum galiba bu yani e, enformasyon, Suriye Enformasyon Bakanı'na sorduğunuz zaman böyle bir bombayı kendileri koysa ya da ki Esad yönetiminin de kendi unsurlarını ne kadar kontrol edip etmediği dair bir e, so, e, tartışma konusu ama yani bunu Enformasyon Bakanı'na sorduğunuz zaman elbette ki kabul etmeyecektir. Yani ettiği takdirde de zaten bu bir savaş nedeni gibi bir şey ortaya çıkacaktır. Ki böyle bir sürü de Cumhuriyet gazetesi vermiş. Bunu bir diğer önerinde Haber Solatlı internet sitesinde görebilmek mümkün. Ve e, aynı şekilde Muammer Güler'den gelen e, bir açıklama var. Patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş bu arada. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise Türkiye'ye girişi yaptığı belirlenen bir saldırganın kimlik tespiti çalışmalarına kimlik tespitini yapmaya çalıştıklarını da açıklamış. Evet, son dönemden bir süreç dönemde var yani. 3 ayrı çok önemli terör olayıyla e, cinayet, suikast, patlama şeklinde gerçekleşen 3 ayrı terör olayıyla da karşı karşıya kaldık çok yakın bir zaman dilimi içinde. Önce işte Paris'te 3 PKK eee Yöneticisi Kadının Hunharca soğukkanlıkla bir cinayet işlenmesi olayı vardı <gülüyor> Hemen arkasından da Amerika Birleşik Devletleri e, Büyükelçiliği binasına DHKPC tarafından da üstlenilen Bir bomba patlamada e, Koruma e, hayatını Kaybetti bir gazeteci de dün başbakanı da ziyaret etmiş bir gazeteci de ağır yaralandı hatta bir gözünü kaybetmesi tehlikesinden de bahsediliyordu. Ve üçüncü olarak da işte bu o, Antakya'daki büyük bomba olayı e, henüz şey olarak hiç kimsenin üstlenmediği, muhtemelen de üstlenmeyeceği ama aynı zamanda da hem e, şeyin Esad yani mevcut diktatör Suriye diktatörü Esad'a da mal edilen ya da başka kişilerin de yapmış olabileceği kişi ya da kurumların yapmış olabileceği söylenen bir üçüncü şey de vardı. Peki. Evet. Bunun da geçelim. Bu arada önemli bir şey de yarın şimdiden verelim. Yarın dünyanın dört bir tarafında bir milyar kadının dans ederek dayanışması. Türkiye'de de Haydarpaşa Garı'nda yapılacak sevgililer günü olarak da nitelendirilen bir olay bu. Saint Valentine's Day işte tüketim mi de pompalamakta kullanılan bir şey ama kadına şiddete karşı dans ettiği Haydarpaşa Garı'nda da binlerce kadının toplanması bekleniyor. Yarın ondan daha ayrıntılı olarak da bahsetme imkanı bulabiliriz. Bunu da not edip geçelim. Çok ilginç bir şeyde. Başbakan'dan bir dizi müjde gelmiş. Engellilerin, şehit ve gazi ailelerin ve bir de 65 yaş üstündeki vatandaşların toplu taşımacılıkta ücretsiz yararlanacağını belirtmişler, belirtmiş Başbakan. Ve özellikle de 2012'de, 2012 yılındaki engelli sınavına girenlerin öğretmenlik atamaları yapılacak demiş Başbakan Erdoğan. Engelli de bal gibi öğretmen olur demiş. Tam bunlardan bahsederken bir de bu Soli'nin annesi meselesiyle ilgili de küçük bir detay gözümüze çarptı. Ondan da bahsetmeliyiz. O da çok e, tuhaf bir olay aslında. Evet, önce bir demecinden istiyorsanız yer verelim. Taraf gazetesine konuşmuş Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur e, ve KCK tutuklamasının soruşturmasından da 16 yıldır, 16 aydır. Çok özür dilerim. E, tutuklu bulunan ve geçen gün tahliye olan e, Hanım Onur'dan bahsediyoruz. Bir şey yapamadığım için cezaevinde duvarları parçalayasım geliyordu. Tahliye dediklerinde kulaklarına kulaklarıma inanamadım demiş. Ve e, çocuklarıyla beraber e, kucaklarını almış bir şekilde çektiği fotoğrafta e, Bunu ilk defa tarafkası e, Bu veriyor. kızı e, Soleni'nin e, lösemi hastası olduğu ve annesini istediği e, haberini ilk defa Vahap Coşkun e, yal, taraf gazetesindeki köşesinde bildirmiştir. Sonradan birdenbire olay e, büyüdü ve e, tahliyeyle sonuçlandı. Fakat çok da e, içlerine sinmemiş olan bir durum var ki ilginç bir şekilde ilk gün evindeki ilk günü olaylı geçmiş e, hanım Onur'un. E, Onur'un evi balkondan ateş edildiği şikayeti üzerine polis tarafından aranmış. Bir baskın olmuş. E, Dicle mahallesine eve gelen polis balkondan ateş açıldığını ve gelen şikayetler üzerine arama yapacaklarını söylemiş. Ee, polis evde yaptığı aramalarda silahı rastlamazken hanım Onur'un babası, <gülüyor> pardon, e, Cemal Yural ifadesi alınmak üzere e, şehit Murat Akançay karakoluna götürülmüş. Baba Cemal Yural e, karakoldaki ifadesinin ardından da serbest bırakılmış. Çınlat milletvekili Hazip Kaplan ise meclise sunduğu soru önergesinde şu ifadeleri kullanmış. Hanım Onur'un evinden ateş edildiği iddiası doğru olmayı bu asılsız ihbarı yapan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılacak mı diye sormuş. Evet. İlk günü olaylı geçmiş. Yani olaylı geçmiş demek biraz... Polis basmış diyelim o zaman. Evet yani polisin ve başkaları bazı karar vericilerin içine sinmemiş olmalı ki bu şey. İşte Türkiye'de sık sık gördüğümüz bir özellikle devlet kesimlerinde çok sık rastladığımız aşina olduğumuz bir tavır. İçine sinmeyenler var. Yani hanım onurun çıkması ve çocuklarıyla İlk geceyi de sakin geçirmesini de mümkün kılmayan bir anlayış da var anlaşılan bürokrasi içinde. Bunu da kaydedip geçelim. İki ölüm haberi de var. Bir ölüm haberi var. Çok TRT'nin ünlü Kaynanalar dizisinde Nuri Kantar tiplemesiyle çok meşhur olan Tekin, oyuncu Tekin Akmansoy hayata veda etti. Bu kaynavalar dizisinde böylece bir yaprak dökümü gibi. Ta 1974 yılında şey yapılmıştı. Tekin Akman Soy tedavi görüyormuş hastanede. Bir haftadır Şişli Memorial Hastanesi'nde 1924'te doğmuştu. Meddah geleneğinin de sürdürücülerinden biri. Dizide onun eşini oynayan Leman Çıdamlı da Aralık ayında vefat etmişti böylece Nuri Kantarı da kaybettik diye gazetelerde bilgi var haber var. Evet bir diğer haber daha var benim elimde bugün oldukça fazla bir şekilde savaşlardan bombalardan patlamalardan bahsettik bunları istemeyenlere dair bir haber var şimdi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan askerlik yapmak istemeyen vicdani retçilere askerlik süresinin iki katı kamu hizmeti yapma zorunluluğu getirilmesi tartışma konusu olmuş. Ve yeni düzenlemedeki zorunlu kamu hizmetinin uygulanmasının kötüye kullanımını engellenmesi için objektif kriterler getirilmesi öngörülüyor. Vicdani retçiler ise kriterleri kimlerin nasıl belirleyeceği, kimler tarafından uygulanacağı ve hizmet süresinin uzunluğu konusunda endişelermiş. Yeni düzenlemenin vicdanli red hakkının kullanılmasının önünü açmadığını savunan vicdanli redçi Mehmet Tarhan yeni yasayı dostlar alışverişte görsün uygulaması olarak değerlendirmiş ve vicdanli redçi Muhammed Serdar Delice ise e, yasanın olumlu bir gelişme olduğunu ifade etmiş. Delice düzenlemenin zorunlu askerliğin kaldırılmasında önemli bir adım olduğunu belirtmiş, mevcut uygulamada askerlik yapmak istemeyenlerin tutuklanma gibi durumlara maruz kaldığını belirten Delice. Objektif kriterler konusu ise sıkıntılı. Bunlar, bunları siviller mi belirleyecek? Askerler mi belirleyecek? Sivil birimi mi karar verecek? Yoksa asker mi karar verecek? Bunların bunlar soru işareti. Bunlar cevaplanmalı demiş. Evet, yani Avrupa demokrasilerinde Avrupa Birliği ülkelerinde çoğu uzun zamandan beri bütün e, istisnasız bir şekilde kabul gören bu zorunlu askerlik karşısında e, vicdani red hakkının kabulü yönünde eee bir adım, önemli bir adım olduğunu söylemek mümkün ama aynı zamanda da işte evet. kriterlerin kimler tarafından belirleneceği gibi ve sürenin uzunluğu gibi önemli var. konuları ama onun da tartışmaya açılıyor olması açısından da gene olumlu bir haber diyebiliriz. Olumlu bir haber diyebiliriz. ve Olumlu mu olumsuz ol, ol, olduğuna, olumsuz mu olumlu mu olduğuna karar vereceğimiz çok önemli bir haber var. Komünizmin Sembollerinden biri başlıcası olan Orak Çekiç tarihe karışıyormuş. Bu tabii büyük bir yankı yaratacaktır. Evet. Yani Dün papanın 600 yıllık bir tabuyu kırarak istifa etmesi yeni papa Alman e, diye şarkı da var hakkında. O üzerine bir de Orak Çekiç'in gitmesi insanı sarsıntılarla dolu bir dünyada yaşadığına ...ikna ediyor doğrusu... Ee, Sovyet ...Sosyalist... ...Cumhuriyetler Birliği sonrası... ...epey bir kan kaybetmiş olmakla beraber... ...Avrupa'da ayakta kalabilen... ...Komünist Partilerden diyor... ...Fransız Komünist Partisi... ...ki bu haberin... ...NTV'den bu veriliş tarzına da... ...bazı itirazlarım olabilir... ...Komünist Partisi'nin ayakta kalıp kalmadığı... ...çok tartışma konusu... ...yani kabuk olarak var ama... ...zaten... Stalinist yöntemlerin dünyaya kan kusturduğu bir dönemde Stalin'e bağlılık almasıyla e, bağımsız düşünceyi katiyen sürdürememesiyle bilinen Komünist Partisi artık Orak Çekici ta 1920'lerin başından beri, 22'den beri Pek çok yerde kullanılan parti kartlarında, resmi belgelerinde kullandığı Orak Çekiç'ten vazgeçme kararı almış. Bu kararın ardından belki nostalji yapmak isteyen dinleyicilerimiz olacaktır. Onlar için de Yılmaz Aysan'ın iletişim yayınlarından çıkan Afişe Çıkmak attı kitabını hem önerebiliriz hem de bu kitabın e, Türk Solu'nun 1963 ve 80 arasındaki görsel e, serüvenini anlatan bu kitabın e, sergisinin de Tütün Deposu'nda 23 Mart'a kadar devam eden e, sergisinde gezebileceklerini de buradan söyleyebiliriz. Evet, dünyadan Hazır uğrak çekişte kaldırılıyorken belki bir ufak nostalji yapmak, hatırlamak iyi gelebilir. Yani çok sayıda e, yani eski e, Sovyet e, hava yolları mesela R Sovyet hava yolları Aeroflot da hala kullanıyor. E, yani çok yaygın bir kullanımı oldu şık bulunduğu. Yani Kerala'da mesela Hindistan'da da gene yani oradaki Hindistan'ın çeşitli komünist partilerinden bir kısmında kullanılıyor. Heykeller de var ellerinde. Orak ve çekiş tutanlar. Mesela Komünist parti Guadeloupe Komünist Partisi'nin bayrağında da varmış. Türkiye'de çok sayıda insan tacize uğramış hatta gözaltına alınmış hatta tutuklanmış da çeşitli tefkifatlarda orak çekiç çizmek benzetmek bulundurmak kullanmak suçlarından uzun bir tarih var. Bayraklarında da bir galeri var mesela şeyde Wikipedia'da hemen bakarız. Sovyetler Birliği'nde tabii 23'ten 55'e kadar kullanıldı. Sonra 55'ten Ağustos 1980'e kadar da biraz küçülerek kullanıldı. 80'den 91'e biraz daha küçülerek kullanıldı. Bayrak, Kızıl Bayrak'la beraber. Sonra kaldırıldı. Orada bir şu anda önünüzde duran sayfada kocaman bir orak çekiç var. Onun senesindedir acaba? Hangisinin? Vietnam... Komünist Partisi'nin bayrağı. O ha, duruyor. Evet onlar biraz daha büyütmüşler. Çin Komünist Partisi'nin bayrağında da duruyor. Ama Çin bayrağında yok artık. Kampuça. Kmer Rouge bayrağında duruyor. Lübnan Komünist Partisi'nde Sedir ağacıyla ile beraber var. Çok zengin bir şey var. Ben bizi ilgilendiren, bu coğrafyayı ilgilendiren PKK bayrağında da 1995'e kadar kullanıldığından bahsedelim. Ve işte böyle Kuzey Kore'de de hem bir şey Bir de füze var galiba. Füze yok da şey var. Bir fırça var. Fırça mı var? Evet sanat sanatı temsil artık detaya girecek halimiz yok Vaktimiz ama ben yok başka galiba. şeylerden de bahsedebiliriz Azerbaycan, Kazakistan Tacikistan Özbekistan yani Çanghay Beşlisi diye adlandırılan altı ülkenin bayraklarından da bazılarında eskilerin, eskiden hepsinde vardı Azerbaycan'da filan mesela düşünebiliyor musun? Evet kendi seçimleriyle gelen bir bayrak değil mi bu? Tabii. Azeri halkının kendisinin özel isteğiyle, seçimiyle gelen bir orak çekiçten, orak çekişli bayraktan bahsediyoruz. Evet. Evet, böylece hemen burayı terk edelim artık ve ben de bir toplu taşıma aracına bineyim. Bakalım. Nasılmış? <gülüyor> Nasılmış? Evet. Wailing Wailing Jennings'le e, bitiriyoruz. Beyaz Şimşek adını taşıyan Parçayla, e, ölüm yıl dönümü. Waylon Arnold Jennings 2002'de 13 Şubat'ta hayata veda etmiş. Country dalının janrında çok e, meşhur olmuş şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen. Çok küçük yaştan beri çeşitli radyolarda da çalmış ve e, Rock'n'roll'un kurucu günlerinde de çok önemli rol oynamış bir şey. Bir de ilginç anekdot var. Onu da yapıp hemen bitirelim. Buddy Holly Big Bopper ve Richie Valens'la beraber şeye binerlerken Rock'n'roll'un öncü isimleri üç öncü ismi uçağa binip turneye çıkacaklarken Buddy Holly Waylon Jennings'e kaçırmış uçağı ona binememiş Wayne Jennings ee, ve e, Binemince Buddy Holly de demiş ki senin kaçırdın ama inşallah o, içinde, o eski külüstür otobüsün de donar yollarda demiş kötü hava şartlarında ve espri olarak da Jen, Jennings de buna espri olarak senin eski uçağın düşer senin o küdüstür uçağın düşer diye Nasıl bir espri yapmış e, ve bütün hayatı boyunca pişmanlık duyacağı bir söz olmuş çünkü üçün, uçak düştü ve rock'n'roll'un 3 öncü ismi de ölüp gitti orada jennings'i bütün hayatı boyunca hortlatmış bu sözler bu şaka. evet şimdi white lightning'i waylon jennings'den dinleyelim ve o da çoktan ölüp gitti ...on bir yıl önce ölmüştü... ...Waylen Jennings'e de bir günaydın diyelim... ...hepinize günaydın... ...günaydın... ...günaydın... günaydın. <Gülüyor> White Lighting. Yeah, the team and team and revenue is too. Searching for the where he made his good. They were looking for him to and come on and forgive him. light Lighting.